بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله السجير السماوات والأرض وجعل الصلاة والنور ثم الذين شفروا برحبهم والذين في مطيقه ثم قطاع جلاح لأجل المثمن عن شده ثم فالله يعلم ويعلم ما بِاللَّهِ وَالْيَسَرَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْدَمُ سِرَّكُمْ وَجِبْرَكُمْ يَحْسَبَكُمْ سِيْرُونَ أَوَاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ من الْشَيْطَانُ الرَّجِيمُ أَوَاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الزي والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك Ya Rabbi el ve ve Muhammed Mustafa. ve En ba'd. kardeşlerim. Biliyorsunuz ki peygamberimiz İshânımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri sabah namazından sonra camide oturmayı severdi. Camide oturup beklemek adetiydi. Sabah namazından sonra camide oturup zikredip, ondan sonra kerahat vakti çıkınca işrak namazı kılardı. Kursus'ta hadis-i şerifi de var. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, sonra oturup zikrullahla meşgul olursa, sonra da kalkıp iki reket namaz kılarsa, o gün tam bir haç ve ömre, tam bir haç ve ömre, tam bir haç ve ömre sevabı kazanır diye buyurmuş hadisi şerifinde. Bu hadisi şerifi İmam Tirmizli rivayet etmiş ve Hasan hadis gel demiştir. Men sallel fecre fi cemaatin Sonra kadey elkürullah hatta tatlı şems. Sonra salâ rekateyni kenet lehuke ecri ve umre'tin tammetin tammetin tamme. Salâ keraşullah fî mâ Oturup zikrullah'la meşgul olmak. Kerahat vaktini zikrullah'la meşgul olarak geçirmek. Biliyorsunuz, güneşin doğmasından itibaren kerahat vakti var. Bu keraat vakti yarım saat 40 dakika, 45 dakika, 23 dakikadan 40-45 dakikaya kadar mevsime ve dünyanın üzerinde bulunduğumuz yerine göre efendim değişen bir şekilde efendim sürer. Yani şöyle güneşin doğduğu tarafa baktığımız zaman güneşi bir miktar yükselmiş artık gözümüzü bakamayacak kadar parlaklaşmış aldığı zaman ona işte işrak vakti deniliyor ilk doğduğu zaman bakılabilir turuncu renkli bir portakal gibi görünür görürsünüz güneşte oluyor bakabilirsiniz ama yukarıya çıktığı zaman bakılmaz işte bu kerahat vaktinde namaz kılınmaz Namaz kılınmadığı için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, sabah namazını kıldıktan sonra kim oturup Sikirullah'la meşgul olursa, sonra keraat vakti çıkınca kalkıp iki raket de olsa bir namaz kılarsa, o gün tam bir haç ve ömre sevabı kazanır. Çok büyük bir sevap. Ben bunu arkadaşlarıma diyorum ki, böyle toplantıları yaptığımız zaman, biz bu sünnet-i seniyyeyi uyguluyoruz, ihya ediyoruz bir sabah bunu yapınca bir haç ve ömre sevabı kazanınca yani İsveç'ten gelmek efendim veya Münih'ten gelmek artık hoş oluyor bizim için. Çünkü haç ve ömre sevabı kazanılmış oluyor. Gayet güzel diye arkadaşlarıma her zaman söylerim. Şimdi oturup zikrullahla meşgul olmak sözü var. Sümme kadeye zikrullah. Sonra oturup zikrullahla meşgul olur. Zikrullah Zaman zaman sizlere izah ettiğim gibi, sadece elde tesbih Allah Allah demek değildir. Zikrullah'ın asıl manası, temeldeki manası, hatırlamak demek. Zekere, zikir. Hatırlamak, nesiye, misyan, unutmak sözünün zıttı. Unutmak, unutmamak. Hatırlamak, zekere hatırlamak demek. Zikrullah da Allah'ı hatırlamak demek. Ama bir insan Allah'ı hatırladığı halde o anda günah işliyorsa o da zikir sayılmaz. Hadis-i Şerif'te Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Yani farz edelim bir günahı işliyor ama bir taraftan elini harama uzatıyor. alacak Ya bunun Allah hesabını sorar günah aldığını da biliyorum filan diye Allah da hatırında. O da zikir sayılmaz. İtaat üzereyken Allah'ı hatırlayıp itaat üzere olmak e, zikirdir. Eğer Allah'ı unutarak zikrediyorsa, Allah'ı yani Allah'ı andığı halde e, haramı işliyorsa o zaman Allah'ı zikretmiyorum sayılırsın sen diye Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyurmuştur. Demek ki Allah'ı hatırlamaktan murat da Allah'ın emrine uygun hareket etmektir. Hem hatırlayacak hem de Allah'ın emrine uygun iş yapacak. Uygun olmayan işi yapmayacak. Uygun olmayacak işi yapıyorsa yani hem elinde tesbih Allah Allah diyor hem de harama bakıyor. O zaman bu tesbihin kıymeti yok Allah Allah demen. Çünkü itaat ile olması lazım. Allah'ı anıp hatırlayıp da isyan etmek çok daha büyük küstahlık olur. Bunu hadis-i şerif'te bildiriyor Peygamber Efendimiz. Ben söylemiyorum. Peygamber Efendimiz bildiriyor. Eğer bir insan Allah Allah deyip durduğu halde isyan halindeyse Allah'ı zikretmiyor demektir. İtaat halinde olacak, muti olacak. Doğru halde, doğru yolda, doğru işte, doğru icraatta olacak. Şimdi zikir böyle bir söz, efendim. onun için anlamı çok geniş. Doğrudan doğruya mübarek bazı kelimeleri tekrar etmek zikirdir, tamam. Allah Allah demek, La İlahe illallah demek, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demek, Hasbunallah demek, Salatü Selam getirmek, İstiğfar çekmek, Tevbe Yarabbi, Estağfurullah demek, bunlar zikir, tamam. Başka? Kur'an-ı Kerim zikirdir. Kuran okusa insan hangi süresini okursa okusun isterse miras ayetini okusun, okusun zikirdir. İsterse borçlanma ayetini okusun izate dayentün bidayının ilaiceleri müsammer fakti bu. Yani bir müddet birisine bir borçlanıyorsanız fakti bu bunu yazın diye ticari bir işlemi anlatan ayet bile olsa bunu okuduğu zaman gene zikirdir. Kuran zikirdir. Hatta inna nahnu nezzelnâ'z-zikre inne lehu lâhafizûn. Kur'an'ı zikir olan Kur'an'ı. Zikri biz indirdik yani Kur'an'ı biz indirdik ve onu biz koruyacağız buyuruyor Allahu Azze ve Celle Kur'an kelimesinde. Yani Kur'an'ın bir adı bile zikirdir zaten. Bir sıfatı bile zikirdir. İnna nahnu nezzelnâ'z-zikre. Zikri biz indirdik ne demek? Kur'an'ı biz indirdik demek. Demek ki Kur'an'ın bir adı zikirmiş. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim insanlara Allah'ı hatırlattırıyor. Allah'a itaati öğrettiriyor. Kur'an-ı Kerim de zikirdir. ulûm mu diniye de zikirdir. Din ilimleri, dini bilgiler, dini malumat, dinle ilgili anlatımlar, sözler, öğretiler, talimler, teallümler, efendim, bunlar da zikirdir. Onun için ben böyle toplantı zamanlarımızda daha ziyade evradımızı okumak kişilerin şahsen de yapabileceği bir iş olduğundan evradı açar. Şimdi bugün öğleye kadar bir arada okur. Öğleyin okur. Öğleden sonra okur. O duaları yapabilir yani. Ben konuşmayı bazı şeyleri anlatmayı arkadaşlara bazı bilgiler sunmayı daha öncelikli görüyorum. Çünkü bazı şeyleri çok iyi bilmemiz lazım. Evet. Onun için yansını şerefi ve duaları okumak yerine şimdi bazı sözler söyleyeceğim size. Bazı dini konuları hatırlatacağım. Dikkatinizi onların üzerine çekeceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir duasında Ya Rabbi beni selamette eyle sellimni beni selamette eyle salim eyle ve sellim dini dinimi selamette eyle duyuruyor bu duayı biliyorsunuz Allah'ıma sellimni ve sellim dini e imani ve la teslub vakten nez'i imani İma, e, imanımı canım tam alınacağı sırada tam ruhumu teslim edeceğim sırada imanımı kaptırtma, kaçırttırma. Şeytana efendim teslim ettirme. imansız göçmeyeyim. Yani dinin selameti, imanın selameti çok önemli. Bu duayı yapıyoruz. Dinimizin selamette olması lazım. Kurtarılmış olması lazım. Dinimizin elden, imanımızın elden kaçmaması lazım. Kaybolmaması lazım gitmemesi lazım, düşmemesi lazım. Bizden, aklımızdan, kalbimizden çıkmaması lazım. O bize çok lazım. Ahiret saadetimiz ona bağlı. Ahiret selametimiz ona bağlı. Cennete girmemiz ona bağlı. Cehenneme düşmememiz, cayır cayır yanmamamız ona bağlı. Onu kaybettik mi mahvoluruz. Onun için dinimizin selametini istiyoruz. Buna önem vermemiz gerekiyor. Bu bir. Dün akşam okuduğum ayet-i kerimelerde, namazda okuduğum ayet-i kerimelerde de Rabbumuz Tebareke ve Teala Hazretleri buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim İnnellezine teveffahumul melâiketul zalimî enfusihim kalû fî meküntüm kalû Kün na müstafaîne fil ard. Galu elm tekün ardullahi vasiyaten fetuhajiru fiha. Ve ulayke mewahum jehannem. Meseet <gülüyor> <gülüyor> mescira. Salak Allahu Rabbi Ne demek? İnne ladinetavafahumul melaiketul zalimi enfusihim. meleklerin canlarını aldığı insanlar, teveffahumul melaike, işlerini gördükleri, hesabını kapattıkları, efendim canlarını aldıkları kişiler, nasıl bir vaziyetteki kişiler? zalimi enfosihim. nefislerine zulmetmiş vaziyetteyken hesaplarını görüp canlarını aldıkları insanlar Zalimi enfusihim zalimi, zalimin demek nun harfi izafetten dolayı düşüyor kendi nefislerine kendisi zulmetmiş olan insanlar insan kendi kendine zulmü nasıl yapar, bıçağı alıp karnına mı saplar o mudur murat, hayır Nefsine zulmetmek, günah işlemek demek. Nefsini ahirette tehlikeye sokmak demek. Nefsini cehenneme girmesine sebep olup ceyir ceyir yandırmak demek. Kendisine kötülük ediyor insan. Neden? Cehenneme düşecek işleri yapıyor da ondan. İnsan kendisini hapse attıracak, idam sehpasına götürtecek, boynuna ilmi taktırtıp da idam edilmesine sebep olacak işi yapar mı? Yapmalı mı? Yapmaz, yapmak istemez ve yapmaktan pek çok kimse kaçar. Ancak çok sarhoş, çok gözü dönmüş insanlar efendim bu işi yapıyor, onlar da cezasını çekiyor. Onlar da asılıyor, öldürülüyor. İnsan kendi kendisine niye diyor? İnsan kendi kendisini niye cehennemlik yapıyor? çeşitli sebepleri var. Bir, şeytan aldatıyor. Şeytan insanı aldatıyor. İnneş şeytanelekim aduvvun mubin Rabbimiz ihtar ediyor. Şeytan sizin ap açık bir düşmanınızdır. Dikkat edin. Şeytan diye bir düşmanınız var. hazırlı bir düşman, ezeli bir düşman kurnaz bir düşman pek çok imkana sahip olan bir düşman, senin içine de giriyor, senin damarlarında da geziyor, aklına da giriyor seninle konuşabiliyor sen onu görmüyorsun o seni görüyor siz onu göremezsiniz ama sizi görüyor ben bu adamı nasıl aldatacağım diye düşünüyor sen için farkında değilsin o senin etrafında dolaşıyor. Kurdun, kuzuların etrafında dolaştığı gibi bir fırsatı bulsam, çobandan, bekçi köpekten, çoban köpeğinden bir fırsat bulsam, bir atlasam da şu kuzuları kapsam diye dolaştığı gibi, şeytan insanın etrafında dolaşıyor. Hocam var mı böyle bir şey, yok mu? Hayal mi, kurgu mu? Değil. Kur'an-ı Kerim'de Allah, buyuruyor ki inne Yasin suresinde buluş, buyuruyor ki Elem ahed ileykum ya beni ya Adem Ezelde ben sizinle ahdü peyman etmedim mi ey Adem'in evlatları Ella ta'budu şeytan Şeytana tapmayacaksınız diye sizinle konuşmadık mı? Ezelde bezmi eleste sözleşmedik mi? Ben size daha dünyaya gönderilmeden önce Şeytan'a tapmayın diye söylememiş miydin? Hatta dünyaya gittikten sonra da peygamberler gönderip de söylemedin mi? Kitaplar indirip kutsal kitaplar indirip de orada da yazmadın mı? Aite peyman etmemiş miydik sizinle Müslümansınız. Bana tapacaksınız. Enna ta'budu şeytan ve eni abuduni. Şeytana tapmayacaksınız. Rabbinize tapacaksınız, bana tapacaksınız diye, ey Ademoğulları, ben sizinle ahdü Peyman etmemiş miydim diye Allah soracak. Bak ayetler, bildiğimiz ayetler, okuduğumuz, dinlediğimiz ayet-i kerimeler. Şimdi insanı şeytan kandırır, tamam mı? Kandırabilir Allah fırsat vermesin. Ne ucu billah? Allah'a sığınırız. Yine şeytandır bacım. Şeytanın bu mendeburun, bu melunun şerrinden Allah'a sığınırsın. Biz onu görmüyoruz, o bizi görüyor. Hem dışımızda hem içimizde. Damarlarımızda kanla dolaşır gibi beraber dolaşabiliyor içimizde. Aklımızda, gönlümüzde dolaşabiliyor. Böyle bir varlık. Bazen insanın karşısına çıkar, insan gibi görünür, konuşur. Bazen de görünmez. Yani görünme kabiliyeti de var. Bazen görünür. O hususta hadisi şeriflerde söyleyebilirim iş uzamasa. Mesela Ebu Bekir Sıddık'ı şey affedersiniz, Ebu Hürer'e radiyallahu anh'ı zekat hurmalarını, mallarını beklemek üzere Peygamber Efendimiz vazifelendirdi. Şunları bekle hırsız almasın diye Beklerken geceliğin bir sivri sakallı ihtiyar geldi, hilekar bir ihtiyar. Onları çalmaya başladı ve bu hürriyi yakaladı bileğinden. Seni hırsız, seni yakaladı. Başladı yalvarma, dedi. Beni bırak, yapma, etme, eyleme. Seni Resulullah'a götüreceğim, teslim edeceğim, hırsızlık yapıyorsun. Yapma, etme, eyleme. Çoluk çocuğum çok olduğundan çok... Açlık, fakirlik, canıma tak ettiğinden, bu hırsızlığı yapmak zorunda kaldım, salıver beni, bir daha yapmam vesaire, verdi. Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Ertesi sabah. Dedi ki, hiçbir şey demeden Ebu Hureyre. Hiçbir şey demeden, çünkü hırsızı saldı Peygamber Efendimiz. Ne buyurdu? Dedi ki, Ya Ebu Hureyre dün gece ne oldu dedi. Birisi geldi sana değil mi dedi. Bak nasıl biliyor peygamber olduğundan. Evet geldi ya Resulallah. İşte dedi çaldı ama ben de çok yalvarınca dayanamadım salıverdim. Yalan söyledi gene gelecek dedi. Bak nasıl biliyor. Olmuşu da Allah bildirdiği için biliyor. Bak buna da dikkat edin. Çünkü bazı vaizler kürsüye çıkıp da gaybi Allah'tan başkası bilmez filan diye kerameti e, e, mucizeyi vesaireyi neredeyse mucizeyi inkar edemiyor da kerameti filan inkar ediyor. Bak Allah bildirince biliyor. Bu bir. Olmuşu bildi. Yanında olmadığı halde geceliğin olmuşu bildi. Ebu Hureyre'ye sordu hatta e, mütebessim mütebessim sordu. İkincisi neyi bildi? Yarın gene gelecek dedi. İşte yarın kayıp. Buyur. Hadi bakalım. Allah bildirirse bilir miymiş? Bilir miymiş? Bilirmiş. O halde o vaizin Süleymaniye kürsüsünde söylediği yalan... Dini bilmiyor. Ya da yarım biliyor. Bir de kerametin karşısına çıkıyor. Olmaz böyle şey, gaybı bilmez. Allah bildirse bilir, aptal. Bak bildirince biliyor Peygamber Efendimiz, yarın gene gelecek dedi. Ya da gün gene geldi. Üçüncü gün gene geldi. Gene gelecek dedi, gene geldi. Üç gece geldi. Üç gece sonra dedi ki, yakalandı artık dedi, gelmeyeceğim diyorsun, geliyorsun, seni Resulullah'a götüreceğim sabahleyin filan dedi ki beni götürme ben sana bir şey öğreteyim dedi. Efendim işte ayetel kürsü okursanız efendim korunursunuz diye söyledi gitti. Bunu söyleyince peygamber efendimize Ebu Hureyre evet ya Resulallah, dün gece gene geldi ben gene dayanamadım çok yalvardı gene salıverdim şart koştu ben sana bir şey öğretirsem o zaman bırakır mısın dedim öğret dedim. Ayetel kürsüyü okumak ...mallarınızı ve diğer eşyalarınızı şeytandan korur dedi, ben de salıverdim. Kendisi yalancı olduğu halde doğru söylemiş dedi Peygamber Efendimiz. Söylediği söz doğru, ayet-el külsü korur. Ayet-el külsüyü okuduğu zaman malı canı insanın korunur, bu doğru. Ya Eba ile o gelenin kim olduğunu bildin mi dedi, bilmiyorum ya Resulallah, o şeytan idi dedi. Üç akşam sana gelen şeytandı. Demek ki bileğini bile tutabilecek şekilde görünebiliyor bazen. Bunları da bilmek lazım. Yani yarım bilgi olmaz. İşi teferruatıyla tam bilmek lazım. Bir şeytan var. Şeytan aldatabilir. Çünkü kurulmazdır. Adem atamızdan beri bu işte çalışıyor. Uzmandır. Aldatmakta ileridir. Kandırmanın yollarını çok iyi bilir. Sen bilmezsin. Sen acemisin. Sen daha hayata yeni gelmişsin. Yeni bıyıklarım terliyor, yeni sakalların çıkıyor, yeni delikanlı oluyorsun. Ama o, çemberinden geçmiş feleği. Bir düşman bu. Bir düşman, senin kendi nefsin. İnne نَفْسَ لَا اَمَّارَتُمْ بِسْسُ اَعْدٰى اَدُوُكَ نَفْسُ كَلَّت۪ي kelleti جَمْ belki Ayetler, hadisler var. İnsanın en büyük düşmanı kendisiydi. Kendisinin içindeki nefsi. Neden? Ee, o istiyor, o yapıyor. Canım istedi, yaptım. Dayanamadım, yaptım. Canım çekti, yaptım. hay çekmez olaydı. Nasıl rezil ediyor? İnsanı. Nefsi nasıl rezil ediyor insanı? Neler yaptırtıyor? Niye içtiği içkiyi? Canı çektiği için. Niye oynadı kumarı? Arsular, hevesler, ihtimaller, efendim, temenniler, bir kazanırsam bilmem ne, ama kumar işte, haram. Çeşit çeşit şeyler. Nasıl kandırıyor insanın nefsi, nasıl insanı günahlara çekiyor? Evli insanı günaha sürüklüyor. Zengin insanı, günaha sürüktü, kendisinin yanında yetecek kadar parası var, hırsızlık yaptı, vesaire vesaire, Birbirini şeyler, nefsi bir düşman da nefsi insanın efendim, daha başka zalimi enfusihim çevresindeki başka insanlar zulmettirir insana kötü arkadaşlar kötü çevre kötü yöneticiler yok mu çocuğunu hırsızlığa teşvik eden anne babam Hırsız şebekeleri yok mu? Çocuğuna öğretiyorlar küçük yaşta. işte sen diyorlar polisi yakalasa bile yaşın küçük olduğu için sana bir şey yapmaz. tramvaya gireceksin, otobüse gireceksin. Yandaki amcanın cebine elini sokacaksın çalacaksın. Yakalanırsan şöyle de böyle de. Öğretmiyor mu? Bak kötü baba, kötü anne. Kızını kötülüğe sevk eden anneler yok mu? Okumuyor muyuz gazetelerden? Kötü çevre. Kötü yöneticiler, kötü insanlar, etrafındakiler, kötü örnekler insanı yanlış yolu çeker. Böylece insan yanlış işler yapar. Çevresinden görür, özenir, imrenir, o da yapmaya kalkar. Onun için. Nefsine zulmetti, günah işledi, günah üzereyken hayatı bitti. Melekler onun canını alıyorlar Allah'ın emriyle. Efendim. Ölecek, ölmek üzereyken kalu "Niye Ya ne haldeydiniz siz? Ne biçim insansınız siz?" derler melekler. Bu ölmek üzere olan, canı çekilen, canı alınan insana اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ zalimi. الظَّالِم۪ي اَنْفَصِيمُ قَالُوا ف۪ي مَكُنتُمْ Melekler bu gülahkar insanlara sorarlar. Yani siz ne hal üzereydiniz, ne durumdaydınız, siz niye böyle bir kötü durumda ölüyorsunuz diye sorarlar. قَالُوا <gülüyor> Bu sefer insanlar o soruyu soran meleklere derler ki قَالُوا كُنَّا مُسَّضْعَفِنَا فِي الْأَرْضِ Biz yeryüzünde müstad'afdik. Mustazaf idik, mustazaflar idik, Mustaz, mustazaf zayıf kelimesinden geliyor, zaf kelimesinden geliyor. Yani başkaları tarafından zayıf görülmüş, güçsüz görülmüş ve üstüne yüklenilmiş bir şeyler yaptırılmış insanlar. Künna mustazafine fil art, yeryüzünde biz böyle horlanmış, zayıf bulunmuş, güçsüz olduğu için kullanılmış insanlarız. Gücümüz yoktu. Tepeden baskı oldu, yandan baskı oldu, çevreden baskı oldu da işte biz bu günahları ondan istedik, işledik. Mesela Peygamber Efendimiz'in zamanında birçok insan putlara tapıyordu. Neden tapıyorlardı? Çevresinin baskısıyla putlara tapmanın yanlışlığını sezinleyebilenler bile söyleyemiyordu. Toplumdan korkuyordu. Çünkü toplum cezalandırıyordu. İbrahim aleyhisselam putlara tapmayın dedi diye kavmiyle öyle mücadeleye girişti ki İbrahim aleyhisselamı yakmaya karar verdiler. Her toplum böyle. Kendi içinden doğruyu söyleyen, topluma ters düşen İnsanları toplum cezalandırıyor. Mesela Aristo muydu, Sokrates, Yunan toplumunda eski çağda efendim etrafında insanlara toplayıp bu çok tarlalara tapmayın diyormuş. Duydunuz mu, Sokrates? Yunanların politi izmine, çok tanrıcı dinlerine karşı çıkıyormuş. Böyle şey ölmez, onun, onun akıllı, mantıkla ilgisi yok diyormuş. Ne yaptılar? Gençleri ayartıyor, kandırıyor, dinlerinden döndürüyor diye Sokrates'i ölüme meşru, ölüme mahkum ettiler ve sonra öldürdüler. Bak toplum baskını, baskı yapıyor. Her toplumda bunun misalini görüyoruz. Firavun'a Musa Aleyhisselam ''Senin söylediklerini yanlıştır, sen tanrı manrı değilsin.'' dedi. O da kötü oldu toplumuyla. Yani toplum, güçlü insanlar, çeteler, mafyalar, teşkilatlar, örgütler, devletler ne yapıyor? Baskı yapıyor. Baskı yapılan insanlar müstavaf, zayıf bulunmuş. Efendim eziliyor karkünlermüş Af ne fil Biz yeryüzünde bu söz insanlardık böyle işte zayıf insanlardık ne yapalım baskıların altında bu günahları ondan işledik Allah'tan gayriye tapmak putlara tapmak Efendim kötü adetleri uygulamak toplumdaki işte alışılmış yanlışlıkları yapmak filan mazeret olacak olacak mı bu sözleri? Bu zalim kişiler olarak, müşrik kişiler olarak, Müslüman olmayarak, efendim yanlış yolda yürürken, yürürken, efendim doğru yolu bulmamışken ölen bu insanların bu mazeretleri, toplum bize baskı yaptı, yönetim bize baskı yaptı. Efendim hapse girmekten korktuk, öldürülmekten korktuk vesaire zayıf insanlardık biz ne yapalım dedikleri zaman mazeret olacak mı melekler diyorlar ki kaluem tek dullahi asya fe tuha fiha allah'ın yeri yeryüzü yer küre geliştiği miydi başka bir yere hicret etseydiniz yani dar mı geldi yeryüzü İlle orada yaşamanız gerekiyor muydu? Mecbur muydunuz orada yaşama? <gülüyor> Dininizi güzel yaşayabileceğiniz, ibadetleri yapabileceğiniz, günahlardan korunacağınız bir yere gitseydinize var mıydı yeryüzüm? Ha, Buradan anlaşılıyor ki bir insanın dinini icra ve ifa, ibadetlerini eda edemediği yerden dinini rahatlıkla ifa edeceği, icra edeceği, uygulayacağı rahat yerlere hicret etmesi farzdır. Mecburiyettir. Arkadaş burada benim Müslümanca yaşama imkanım yok. Baskı yapıyorlar. Her tarafı hepsi kafir, müşrik diyecek ve İslam'ını koruyacağı imanını koruyacağı efendim yere hicret edecek. Eren tekın ardullahi vasiyaten. Yeryüzü geliş değil miydi? Fethaci rufiha. Oraya hicret etseydiniz ya niye yer değiştirmediniz? Mecbur muydunuz o zalimlerin o baskıcıların o efendim despotların yönetimi altında bulunmaya mecbur muydunuz? Değildiniz. Oraya hicret etseydiniz. Başka yere hicret etseydiniz. Diyecek melekler. <gülüyor> Feulâike mevâhum cehennem. Bu mazeretleri söyleyen insanların mazeretleri kabul olmayacak. Onların götürüleceği yer, duracakları yer, barınakları cehennemdir. Feulâike <gülüyor> mevâhum cehennem. Vesaet masira ne kötü bir yer o cehennem gidecek yerlerin ne kötüsü gide gide insanın sonunda cehenneme gitmesi ne kötü ne kötü bir yer cehennem aziz ve kardeşlerim demek ki insan için sizler için bizler için evlatlarımız için herkes için Önemli olan dinini, imanını koruyabileceği, Müslümanca yaşayabileceği yere gitmektir. Esas fikir budur. E benim burada tarlam var, bağım var, bahçem var, arkadaşım var, işim var, dükkanım var. Ayarla. Ayarla İslami yaşantını uygulayabileceğin bir rahat yere hicret et. Ya da bulunduğun yerde İslam'ı yaşayabileceğin bir ortamı hazırla, çevrenle beraber arkadaşlarınla işbirliği yaparak elbirliği er ederek çevreni İslamileştir ve Müslümanca yaşamayı sağla. Tabii Ayet-i kerimenin manasını kendisinden sonraki ayet-i kerime tamamlıyor onu da söyleyivereyim. İnnel mustadafiîne miner ricâi ve nisâi vel ancak aciz ihtiyarlardan, adamlardan aciz zavallı kadıncıklardan ve çocuklardan bu mecburiyet Bu mecburiyet kalkıyor. Onlar mazur oluyor. Çünkü aciz. Gerçekten aciz. yer adam. DNA'na zor dayanıyor. Zor yürüyor. Gidemiyor. Yaşlı kadıncağız. Elinde imkanı yok. Küçük çocuk. Evet şey ama anasından babasından şey yapamıyor. Kurtulamıyor. Gidemiyor. Heh. Onlar vel vildan la yessatı'ına heyleten bir çare bulma güçleri yetmiyor. وَلَا يَهْتَدُونَ سَب۪يلًا Bir çift iş yolu bulamıyorlar. ve asallahu اللّٰهُ اَنْ يَعْفُوَٓا bunları mümkündür ki Allah affı mağfiret edecek. فَكَانَ اللّٰهُ اَخُو وَنْ Allah çok affedicidir, çok mağfiret edicidir. Demek ki, yapma gerçekten gücü olmayanları affediyor Allah. Kendi başına bu işi yapamayacak insanları affediyor. Yapma, yapma gücü olduğu halde yapmayanları cehenneme atıyor. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim bu hayatta önemli olan şu anda hepimiz yaşıyor muyuz ya dünyada? Sağız ya elhamdülillah. Allah sağlık afiyet versin. Bu hayatta önemli olan neymiş? Para kazanmak. Hayır. Yiyecek kazanmak mı? Hayır. Çünkü İslam'da bazen Allah için, iman için, cennet için ölmek bile var. Hayat esas değil. Esas olan iman, önemli olan imanın korunması, dinin yaşanması. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, çok önemli bir konu olduğundan, Yasin okumayı bıraktık, duaları okumayı bıraktık, bu noktanın üstüne bastırmak istiyorum. İslam'ı, imanı yaşayacaksınız. Baskı olduğundan İslam'ı yaşayamayanların bile başka yere hicret etmesini söylerken Allah, baskı olmayan yerde İslam'ı yaşamayanların hali ne olacak? Ve adam senin elini ayağını tutan mı vardı, niye afesi almadın, niye namaz kılmadın, niye cumaya gitmedin, niye oruç tutmadın, niye hacc etmedin, niye vazifelerini yapmadın derse, mazeresiz bir insanın durumu ne olacak? İmkanı var, yapmıyor. O daha beter, o daha suçlu, çünkü İslam'ı yaşamaya da imkanı olduğu halde yaşamıyor, gevşek, öyle Müslüman olmaz. Müslüman İslam'ı yaşayacak, Allah'a teslim olan insan Allah'ın Allah ahkamına uyacak, Kur'an'ına uyacak, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyacak, bunu yapacak, yapma zorbalardan baskı varsa, Çevreden baskı varsa, anadan, babadan, daireden, çevreden Efendim neyse baskı varsa İslam'ı orada yaşaması, uygulaması mümkün olmuyorsa, uygulamasının mümkün olduğu yere gidecek. Veyahut bulunduğu yerde İslam'ı uygulanabilir hale getirecek. Bakın Avrupalıların Amerika'ya gitmesi Ben Amerika'ya gittim, gezdim, gördüm. Büyük ölçüde Amerika'ya kimler gitmiş Avrupa'dan? Buralarda dini yaşantıları esnasında baskıya uğrayanlar Amerika geniş bir katadır, boş bir yerdir diye toplamışlar, kalkmışlar kendi inançlarını uygulayabilecekleri bir geniş alan diye gitmişler. Bak, Kur'an-ı Kerim'in bize tavsiye ettiği işi onlar yapıyorlar. Misal, Mormonlar, Mormon, Hristiyan, Salt Lake City taraflarına gitmişler. Bu adamlar ne? Değişik bir dini grup. Poligamiye inanıyorlar. Çok kadınla evlenmek, tadüdü zevcat var. İçki filan içmiyorlar, sigara bile içmiyorlar. Vesaire vesaire. Bu toplumlarda baskı altında olduklarından oraya gitmişler. Bir de kendilerine şehir kurmuşlar. Kendi mıntıkalarında kiliselerini kurmuşlar, okullarını kurmuşlar. Üniversitelerini kurmuşlar, yönetimlerini kurmuşlar. Bak yani onlar kendi inançlarına uygun bir çevre kurmayı başarmışlar. Amişler, Eymişler bu Almanya'dan, İsviçre'den efendim kaçmışlar. Özel bir dini grup. Hala orada kendi geçen yüzyıntı adetlerine göre yaşıyorlar. Sonra bu şelalelerin olduğu Niagara civarında ben böyle e, turizm, seyahatle ilgili şeyleri ilanları falan topluyorum e, kitapçıkları basılmış şeyleri orada bazı dini cümleler gördüm Efendim, kendilerine şehir kurmuşlar, kendilerine bir haç ve ziyaret zamanı tayin etmişler oraya bir temple, mabet yapmışlar bu, bu mabedin ziyareti haccı şu mevsimdedir. işte oraya gidiş şöyledir böyledir, yani kendi inançlarına göre işleri ayarlamışlar Amerika'da büyük ölçüde işin böyle olduğunu görüyorum. Demek ki aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber Kur'an-ı Kerim'in, Peygamber Efendimiz'in zamanından bizim dinimizde olan tavsiyeleri, başkaları kendi dinlerini yaşamak için ortamı müşahit görmeyince müşahit olan tarafa gitmişler. Neden? Burada bir dini katılık olduğu için, sertlik olduğu için, ve kendileri gibi olmayanların derilerini yüzüp, Engizisyon mahkemelerinde muhakeme edip, öldürdükleri saman are, e, yığınlarının ortasına koyup, cehir cehir yaktıkları için oralara kaçmış millet. O halde, Aleyhisselam ve Kardeşlerim, o zaman bizim de Kur'an-ı Kerim'in bize tavsiye ettiği şeyleri düşünmemiz lazım, ibret almamız lazım. Başkaları böyle dinlerine sımsıkı sarılıyor da, biz Müslümanların hali ne oluyor, ne biçim Müslümanız biz deyip çalışmamız lazım. İslam'ı yaşayacak çevreyi kurmamız lazım. İslam'ı yaşayacak çevreyi kurmak buralarda daha çok mümkün. Çünkü çünkü efendim burada zaten inanç grupları, grup grup olduğundan birbirlerine karışmama kararı almışlar. Toplumu öyle kurmuşlar. O halde biz de kendi toplumumuzu, kendi inancımıza uygun yaşantımızı buralarda kurmaya gayret etmeliyiz. İbadethanemizi, mektebimizi, Efendim mahallemizi, kasabamızı, neyse yani merkezimizi kurmalıyız ve tam İslam yaşamalıyız. Aziz ve Terim kardeşlerim sizi belki rahatsız etmiyordur ama bu işleri bilen bir insan olarak ben giyiminizden kuşamınıza, davranışınıza, tıraşınıza kadar her şeyinizi hatalı görüyorum. Biz aslında çoğumuz erimiş insanlarız. Benliğini kaybetmişiz. Acıyorum. Toplumlara bakıyorum, buraya gelmiş toplumlara çok acıyorum. Yüreğim parça parça oluyor. Erimişiz. Entegre olmuşuz. Asimile olmuşuz. İslam'ı bırakmışız. Başka inançlara, başka zevklere göre yaşamaya başlamışız. Siz farkında değilsiniz. Ben bir yabancı kelimeyi kullanırken bile yüreğim sızlıyor. Spor demiyorum, idvan diyorum. Aile kamp yeri der yerine kamp yeri demek zoruma gidiyor. Aile eğitim obası diyorum. Kamp ne olabilir, ne olabilir dedim. Dün uçakta arkadan hanımlardan teklif geldi arabada. Oba diyelim. Doğru. yeri yerine oba deriz. Olur lütfen. Daha güzel. Yani ben bir kelimeyi bile kullanmaktan çekiniyorum. Niçin? Benim kendi benliğim var. Kendi haysiyetim var. Kendi özelliğim var, kendi güzelliğim var, kendi mükemmenliğim var, kendi şerefim var, kendi imanım var, kendi ihlasım var, kendi irfanım var. Ben niye başkasını taklit edeyim? Niye başkası gibi olayım? Niye ben Allah'ın istediği durumdayken Allah'ın istemediği duruma düşeyim? Niye ecdadımın, selefi i sadihinimin yolundan ayrılayım? Eski insanlar... Ejdatları putlara tapan insanlar ecdadının yolundan karşılarına peygamber geldiği halde dönmek istememişler. Kendilerine peygamber gönderildiği halde, peygamber onları doğru yola çektiği zaman biz dedelerimizin yolundan ayrılmayız demişler. Kendileri putperest olduk halde. Kendilerini çağıranlar peygamberler olduk halde. Biz peygamberlerin yolundayken niye kafirlerin yoluna dönelim? Bizde onlar kadar dinimize, imanımıza, ecdadımıza, selef-i salihinimize bağlılık yok mu? Olmamalı mı? Her şeyimiz faullu, her şeyimiz hatalı, her şeyimiz kusurlu, her şeyimiz yanlış. Niye eriyelim? Başkalarını eritelim, başkalarını kendimize benzetelim. Saade-i kiram, selef-i salihin, mübarek ecdadımız gittikleri yere ne yaptılar? İmanı götürdüler, İslam'ı götürdüler, Kur'an'ı götürdüler, ilmi götürdüler, İrfan'ı götürdüler, Müslümanca yaşadılar. Müslümanca yaşamak hayatımızın bir numaralı meselesidir. En büyük düşman Müslümanca yaşamaktan biz de kendi toplumumuzu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 Kendilerine peygamber gönderildiği halde, peygamber onları doğru yola çektiği zaman biz dedelerimizin yolundan ayrılmayız demişler. Kendileri putperest olduk halde. Kendilerini çağırandan peygamberler olduk halde. Biz peygamberlerin yolundayken niye kafirlerin yoluna dönelim? Bizde onlar kadar dinimize, imanımıza, ecdadımıza, sedefi salihimize bağlılık yok mu? Olmamalı mı? her şeyimiz faullü, her şeyimiz hatalı her şeyimiz kusurlu her şeyimiz yanlış niye eriyelim? başkalarını eritelim başkalarını kendimize benzetelim sahabe-i kiram serefi salihin mübarek ecdadımız gittikleri yere ne yaptılar? imanı götürdüler İslamı götürdüler, kuranı götürdüler ilmi götürdüler irfanı götürdüler müslümanca yaşadılar Müslümanca yaşamak hayatımızın bir numaralı meselesidir. En büyük düşman Müslümanca yaşamaktan ayağın kayıp efendim başka tarafa yönelmemize sebep olacak zihniyettir, gevşekliktir, tembelliktir, şuursuzluktur. Allahu Teala Hazretleri bizi has Müslüman eylesin. Rezasından ayırmasın. Gaflete düşürmesin. Böyle refatı sırasında meleklerin yahu ne aptal insanlarsınız. Bu duruma nasıl düştünüz? Bu cehennemlik duruma, bu günahkar duruma niye düştünüz? Hiç size peygamber gelmedi mi? Kitap gelmedi mi? Nasıl böyle hayatınızı yanlış geçirdiniz diye hayretle sordukları kimseler olmayın. Biliyorsunuz Tebarike suresinde de cehenneme atılanlara da cehennemin zebanileri soracaklar. Ne diyecekler? Hatırlayalım. Tebareke suresinde Elemi etiküm nezir size hiç bir bu cehennemi anlatan, ihtar eden bir haberci, bir peygamber bir uyarıcı, bir ikaz edecek kişi, mübarek bir insan hiç gelmedi mi? Öyle mi nedir Gelmedi mi size bir peygamber? Siz bu cehenneme nasıl düştünüz ya? Nasıl cehennemlik oldunuz siz? Cennet varken size peygamber gelmedi mi? Cenneti duymadınız mı? Cehennemi duymadınız mı? Öyle mi etikim nezir? Halu, bela! Geldi, gelmez olur mu? Geldi! Alo Bela. Geldi ama pek hezmetme. Ve kulna aman Allah min şey. Biz onları yalanladık. Biz onlara önem vermedik. Biz bu ihtarlara kulak asmadık. Biz bu peygamberleri dinlemedik. Onların yolundan gitmedik. O peygamberlerin vekillerinin sözlerini dinlemedik. Almaz öyle şey dedik. önemsemedik onları. Dinlemedik efendim. Ondan sonra pişmanlık duyecekler. Keşke onların sözlerini, mesahetlerini dinleseymiştik. Keşke aklımızı kullansaymıştık. Efendim böyle cehennemlik olmasaymıştık. O zaman dinleseylik cehennemlik olmazdık diyecekler. Melekler hem vefatı halinde soracaklar. Ya siz niye bu günahlı duruma düştünüz diye. Hem de cehennemde zamaniden gelenlere Soracaklar, ya siz bu cehenneme nasıl geldiniz ya? Peygamber gelmedi mi size ya? Kitap inmedi mi size? Siz ne oldu da bu cehenneme düştünüz diye hayretle soracaklar muhterem kardeşim Aklımızı başımıza toplayalım. Hayatın yarısı geldi geçti, akıllı insanlarız, sorumlu insanlarız. Sorumlu, mesul insanlarız. Mükellef insanlarız yani mükellefiyet altında bulunan insanlarız. Düşünmek bize ait. Hepimizin düşünmesi lazım. Hepimizin kendisine şekil düzen vermesi lazım, hizaya gelmesi lazım, Cenab-ı Hak'ın yoluna girmesi lazım, Allah'ın kendisine yüklediği ödevleri bilip onları yapması lazım. Subhanakallah il Melena illa Maalimtena Inne kent alimil hakim. Subhan Rabbi na Rabbi il Ije ta Ma'ysufun. Eselamun aleyküm urselin velhamdulillahirabbil alamin el fatih. Ben de bazen böyle bir bakıyorum. Bir de bu olumsuz. Bir sondan, bir yere baskın yapıyorlar. Bunu kırıp yakıp gidiyorlar. Aşağıdan çıkarttık. insanlar bir arkasından bir yakalık olumsuz. Hemen kemiği tutuyoruz, göre yani. Başını şöyle tutup, yaptırılır, gidiyor. Boyun kemiği gitti. Demek ki o ödücü tarafı. Öğretmiyoruz ama, bu zamanlarda insanlar da ama, öyle askeri hareketi olduğu zaman, adamın onunla yuva taşıacak hiç başka bir varlığını alabilecek yok şuradan Yapacak şurada çat diye orada sıkılır mı ana? Tabasını yakaladılar, özce bir çeviri mi yapıyor? Onu ben söylemeyeceğim, Neden kuvvetli, Maddi insanlar, madde maddeden insanlar, maddeden anlayan insanlar şeyi bu, lütç ile kutlanmayan etmediği tekniğe geçmiştir. Tekniği bile kutlanmışsın, haklı kutlanmışsın. Bir ay bile çödersen, ne yapmak için diğer bir şey gerek yok. Öncekmişsin. Önmek dediği zaman, Peki, birkaç arkadaşımız var, var takip eden. Sadece benim yani oluyorum. Afiyet olsun. Şimdi neden gelmedi? Asla gelmez. Ama kumetlerden almadım. Çünkü öyle. Meşgul değilim. Hatırla. Hatırla. Hatırla kumet. İkincisi, her gün kumetli. Hakkında İmanının kuvvetli olması. Çok önemli. İman kuvvetli oldu mu İman kuvvetiyle bir insan dağları devirir. Bir teri. Her şeyi yapar. İmanın kuvveti ufacık tepecik insanları aslan yapar. Korkmaz. Ufacık tepecik insanları Allah yolunda birer Efendim ejderha yapar. Boyu küçüktür ama imanı kuvvetli olduğundan, yılmadığından çevikliğinden, şeyinden, iman kuvvetinden çok şeyler yapar. İman, imanın kuvvetli olması. İmanın kuvvetli olması Allah'ın bir vergisidir. Allah dilediği kullarının imanını kuvvetlendirir. Onun için Allah'a çok zikretmek lazım. Allah'a ibadet ve taat etmek lazımdır. Allah'ın sevdiği işleri yapmak lazımdır ki Allah'ın sevmediği işlerden kaçınmak lazımdır ki Allah seversin. Allah'ın sevmediği bir işten, Allah rızası için kaçınan bir insanın ağzına lezzet yayılır. Lezzet yayılır, zevk yayılır. İmanın tadını bir o insan. Hmm. çok güzel İmanın tadını ne zaman duyar bir haramdan kendisini koruduğu zaman Allah rızası için bir fedakarlık yaptığı zaman Geceliğin nefsi diyor ki yat uyu aklı da diyor ki kalk ibadet et cevap kazan e gece kalkmak farz değil yat uyu farz değil ama mükafatı çok kalk ibadet et içinde böyle mücadele efendim, sonra adam kalkıyor, abdest alıyor, Allah rızası için namaz kılıyor. Gece linkimden iki raket namaz, dünyadan ve dünyanın içinden, içindeki sevgili, sevimli, kıymetli şeylerin hepsinden daha sevaplı, daha önemlidir. Daha kıymetlidir. Onu yapar, insanın içine bir rahatlık yayılır, ağzına bir imanın tadı yayılır, kalbi nurlanır, imanı kuvvetlenir. Zikreder, imanı kuvvetlenir. Allah yolunda fedakarlık yapar, mal verir, para verir, hayır yapar, imanı kuvvetlenir. Yani imanı kuvvetlendirmek Allah'ın işi efendim olduğundan Allah'ın sevgisini kazanacak işleri yapan insanın imanı kuvvetlenir. İmanı kuvvetlendirmenin kısaca reçetesi nedir Cemalettin? Derbiştik tek kelimeyle imanı kurt e, efendim, kuvvetlendirmenin reçetesi, ilacı nedir? Dervişliktir. Çünkü dervişlik onları anlatıyor. İmanı kuvvetli olur. Derviş derviş olsa, şeyhinin sözünü dinlese, şeyh de şeyh olsa da, müritleri güzel terbiye etse, efendim, o zaman imanı çok kuvvetli olur. Ama şeyhe adam olmasa bile, Mürit ihlaslı oldu mu, müririn gene imanı kuvvetli olabilir. Onun için asıl kabahat müritlerdedir. Her koyun kendi bacağından asılır. Yani, ettiğini bulur. Ne ekerse onu biçer. kabaati başka yüklenmez, yüzüm yok. İman kuvveti, bu çok önemlidir. İman kuvvetiyle dağlar devrilir. Başka kuvvet nedir? paradır. Para. Maddi kuvvet. Zenginlik. Para gücü. Para gücüyle zengin oturduğu yerden çok işi yaptırtır zengin arabasını dağdan aşırtır, fakir düz yolda yolunu şaşırtır. Ya Yol düz mübarek. Zengin bak dağlardan aşırttı arabasını, Mukaracık yapamaz. Çamura batar, yan yatar. Gidemez. Parasızlıktan, imkansızlıktan yapamaz. Zengin birkaç kaşı işareti, bir göz işareti yapar. Adamın cebine biraz bir şey koyar. Açılmayan kapılar açılır. Olmaz. Mümkün değil denilen işler mümkün olmaya başlar. Paranın gücü. Şimdi ben, muhterem kardeşlerim, Süleyman Hoca'nın söylediği bir sözü dinlediğim zaman üzüldüm. Avrupa'da köpeklere ne kadar mama parası veriliyormuş bir yılda? 35 milyar dolar, 35 milyar dolar köpek maması parası. Köpekler yesin diye hav hav havlasın kuyruk sallasın diye. Siz duymadınız bu şeyi, bu mühim haberi, geç geldiğiniz için. Söylemeseydim, duymayacaktınız. 35 milyar dolar köpek maması sanayi ticareti alışı verişi. Köpekçiklerinin mutluluğu için onlara aldıkları paralar. Ben de gezdim büyük çarşıları, orada efendim gördük. Köpekler için ayrı bölmeler var, çeşit çeşit yemekler var, efendim gıdalar var, kutular var, allı pullu, renkli, alıcı. Köpek onu gördüğü zaman yalanmaya başlıyor. Uzaktan kutuyu gösterdiğinde kuyruk sallama ve yalanmaya başlıyor. Büyük paralar. 35 milyar dolar. Bunu söyledi de Süleyman Hoca dedi ki, iki sene zengin ülkeler köpeklerden verecekleri bu parayı dünyanın fakir milletlerine verseler dünyada fakirlik kalmaz dedi. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. O zaman 70 milyar dolar eder. 70 milyar dolar fakir ülkelerin fakirlikten, açlıktan kurtulmasına harcanırsa bir şeyler olabiliyormuş demek ki. Onun sözü, onun hesaplaması. Ben bu işin hesabını hesaplamadım, bilmiyorum. Öyle dolarların, molarların da ne kadar iş yaptığında pek bilmem yani. Ama bir şey kafama takıldı. Şu Avrupalıların köpekleri için yaptığı fedakarlığı biz dinimiz için yapamaz mıyız yahu? Bizim bu kadar da mı hamiyetimiz yok, hamiyeti diniyemiz yok ya Adamlar köpeklerine 35 milyar dolar harcıyorlar da biz dinimizin icabı olan 35 milyar doları harcayamaz mıyız? Fakir Müslüman milletleri biz kurtaramaz mıyız? Avrupalılar köpeklerini para, bu mamalarla beslemesinler de bu paraları ayırsınlar da fakir milletlere versinler diye bekleyeceğimize biz Afrika'nın fakir milletlerine bu parayı versek de bu hayır sevabını biz kazansak ya diye aklıma takıldı. Ne olacak bu paralar? Millet köpeğine harcıyor paraları. Köpeğine şampuan. Köpeğine mama, köpeğine lokanta, köpeğine motel, var mı yok mu? Köpek moteli var. Köpek arabalı değil ama, efendim, teşkilatıyla getiriyorlar, bırakıyorlar, adamlar yazlığa gidecek, oraya bırakıyorlar, bakıyor, bakılıyor, para alıyor orada. Bazıları da o kadar para veremiyorlarmış, köpeği bağlayıp gidiyorlarmış tek 15 bin aşk kalıyormuş. Kimisi ölüyormuş, kimisi kalıyormuş. Ne cinayet, ne efendim vahşet filan diyorlarmış o zaman da. Yani bahçeye bırakıyor, gidiyormuş bazıları da. Azim Muhterem kardeşlerim, demek ki para olsa çok hayırlar yapılabilecek ama yapılmıyor. Para olduğu halde yapılmıyor. Para olsaydı bırakalım, para var. Para var. Para yastıkların altında para kadınların kollarında, göğüslerinde, kulaklarında, efendim başka nerelerinde? Kulak, gerdanlık, bilezik, parmaklarında filan. Oralara takılan paralarla takılmasa ne olur, takılsa ne olur? Bilmem. Efendim, onlar İslam'ın hizmetine ayrılsa neler olur? Fakir insanların fakru zaruretlerinin karşılanmasına harcansa neler olur neler olur. Bunları bırakalım. Sigara içenler sigara paralarını İslam'ın hizmetine verseler. Ben sigaradan vazgeçtim. Paramı duman etmekten döndüm. Tövbe ettim. Efendim, bu param İslam'a helal olsun. Vakfımıza veriyorum dese efendim bir senede kaç tane fabrika yapılırmış sigara parasından. Niye marul borucuları zengin edelim? Ne mecburiyetimiz var? Ne lüzumu var? Millet dumanı bir yerde görünce öksürüyor, oradan kaçıyor. Biz dumanı alıyoruz, para verip içimize çekiyoruz. Kötü bir alışkanlık. Lüzumsuz, zararlı. Ciğerler kanser oluyor. Kurum doluyor, akciğer kanseri oluyor, çeşitli damar sertlikleri oluyor, kalp yetmezliği başlıyor, filan sigaradan bin bir türlü musibet mazarrat çıkıyor demek ki parasal güç mal yönünden güç mali yönden güç de çok önemli Müslümanlarda mali güç var Türkiye'de de var Suud'da da var efendim Türet'te de var başka yerlerde de var efendim o önemli Başka kuvvet nerede olur? Başka hangi yönden? Askeri yönden kuvvet olur. Askeri yönden insan kuvvetliyse o zaman düşmanları ondan korkuyorlar. Buna yakın bir başka kuvvet sen yönünden, ilim yönünden kuvvet olmaktır. Alim olan insanlar, cahil olan insanları yeniyor. Çünkü işin yolunu, yöntemini biliyor. Aletini, edevatını yapıyor. Adamın konuşmasından, gökteki uydudan, adamın telefon ettiği yerden yerini tespit ediyor, orayı bombalıyor. Bu nedir? Fen kuvvetidir. Teknik demiyorum dikkat ederseniz, yabancı kelime kullanmama İçimden çok dikkat ediyorum, böyle kelimeleri ayıklayıp, ayırıp, böyle söylüyorum. Yabancı kelime kullanmamak Sen Fen, ilim bakımından ileride olanlar bu ilimlerle alet yapıyorlar, cihaz yapıyorlar, yeniyorlar. Azerbaycan, azat, hür olduktan sonra Ermeniler onlara hücum etti, onların ülkelerinin üçte birini istila etti. Biliyor musunuz? Duydunuz, biliyorsunuz, bilen biliyor. Benim şurama harp diye bir hançer saplıdır. Böyle hançer duruyor böyle buranda. Saplı geziyorum ben. Hançer yüreğine saplanmış olarak geziyorum ben. Üçte birini istila etti. Nasıl istila etti? Köyü bombaladı uzaktan. 30 kilometre, 20 kilometre uzaktan. Bom, bom, bom, bom, bom köyü bombaladı, köyde baktı ki gökten bomba yağıyor, evleri yıkılıyor, kimisi yaralanıyor, köyü bırakıp kaçtı, Ermeniler geldiler, köye sahip oldular. Öteki köyü bombaladılar, on binlerce insan, yüz binlerce insan yollara düştü, evlerini bıraktı, tarlalarını bıraktı, bomba yağmurundan kurtulmak için öteye gitti, bu taraftakiler de buralara kadar geldiler. Bu nedir? fen kuvveti alet edevat kuvveti silah kuvveti başka bir şey değil aynı şey Sırplar Arnavutları yapıyor Arnavutlar fen bakımından alet edevat bakımından geri ve cahil olduğundan ötekiler de Ruslardan yardım aldığından ayrıca kendilerinde de fende Arnavutlardan daha ileri olduğundan fabrikaları vardı. İyi kötü cihaz yapan sanayileri vardı şeyleri yugoslavya'nın malları satılırdı gelir e, Türkiye'ye getirilirdi bizden daha iyi tarafları vardı bizim yapmadığımız şeyler onlar bazen yapıyorlardı o kuvvetle ne yapıyorlar anlatların köylerini bombalıyorlar bombalıyorlar Evler yıkılıyor on binlerce yüz binlerce anot yolları kiliyor Muhacir durumuna düşüyor köyç köyü savaş olmuyor ki kimin silahı daha uzun menzilli ise o ötekisini yeniyor muhterem kardeşim Gidiyor. İslam ülkeleri elden gidiyor. Müslümanların canı gidiyor. Malları gidiyor. Diyarları gidiyor. Neden gidiyor? Sen, sen ilim, cihaz, alet, edevat bakımından, geriliklerinden dolayı gidiyor. Onun için ben arkadaşlarıma rica ettim biraz şaka yolu ama biraz da ricamı dinleseler bir şeyler yapabileceklerini bildiğim için ya boş oturmayın bir şeyler icat edin dedim Türkiye'de güldüler tabi ben vazgeçersem boş oturmayın bir şeyler icat edin dedim icat edin çünkü ben bile hevesleniyorum esat hoca olarak otursam kalem kağıdı elime alsam cetveli pergeli gönye elime alsam ben de bir şeyler icat edeceğim. Hevesim var. Ufak çapta bazı de ben kendim icat ediyorum. Yapıyorum yani. Vaktim olsa daha neler neler yapacağım, neler. Vaktim olmadığından icat edemiyorum. Vakit darlığında. hani için, yani zor değil. Bir şeyler yapabilir insan. Dişimizi sıksak, çok şeyler yapabiliriz. Siz yapabilirsiniz. Sizin çocuklarınızı yapabilir okuyan, yüksek tersi yapan kimseler. Ben Amerikalı bir kolej öğrencisinin piyasaya imkanlarıyla nükleer bomba yaptığını bir dergide okumuştu bürümden önce. Doğru mu acaba? Ben böyle okudum. Amerika'daki bir öğrenci piyasa imkanlarıyla, oradan buradan alet, cihaz, elevat sağlayarak çatarak bunları birbirine katarak efendim nükleer bomba, atom bombası yaptık, yaptığını necmadan okumuştum. Alüminyumun çok kolay bir usul ile efendim ce, e, şeyden, madeninden ayrılıp safileştirmesi yani fen fitne fitnesi efendim bir kolejli öğrenci tarafından bulunmuş çok kolay bir usulle eskiden zormuş ben bunu lisedeyken öğrenmiştim, kafama takılmıştı. Vay be! lise öğrenciler bile neler yapabiliyormuştur, ben de yapayım diye bayağı heveslenmiştim. Yapabilir insan. Kafasını çalıştırdı mı, aklını kullandı mı, bir şeyler yapılabilir. Amerikalılar birinci Kıbrıs harekatı yapılacağı zaman jet yakıtı vermemişler. Bizim uçaklar kalkamamış. Vermiyoruz demişler. Tamam uçaklar kalkamadı. Yani can damarını elinde tutuyor düşman. Canım Amerika müttefikimiz. Müttefik ama sen ona hiç aldanma. Çünkü menfaat işin içine girdiği zaman işler değişiveriyor. Dedelerimizin bir atasözü var. Ne demişler? Gavurdan dost, domuzdan post olmaz demişler. Geni veriyor, değişi veriyor, ahdini bozu veriyor, sözünden cayı veriyor. Bizim muhavet serulusunun komuta kademesini kim vurdu? Kim vurduya diye gitti Amerika'nın Saratoga savaş gemisinden bir fiçe geldi vuruldu. E Dos müttefik ama beş tane denizcimiz gitti komutan ve subay az subay. Beş tanesi canından oldu. Geminin güvertesi gitti. Bu çok önemli bir olaydı. Es geçildi, pusuldu, pusuldu. Hala çok önemli bir bir, bir şişte vur ama ondan saplı benim. Çok acıyor burası. Bir şişte buraya ondan saptı. Jet yakıtı vermemişler. Bizim bir füze hocası vardı askerlikte. Ben oradan tam aldım. 100 üzerinden 100 yüzecilikten. Hoca belalı bir hocaydı. Ben de inat ettim. Hoca kadar öğrendim işi. Telepe gelir bana sorardı. Bunu nasıl çekeriz, nasıl takarız? Ezbere yapardı. Hangi parçanın nereye gideceğini. Adam bana baktı. şey cevaplara baktı. hücreyi kullanışıma baktı. Elektronik cihazda. Sustu, yüz verdi bana. O ilericiydi, ben gericiydim. O benimle alay ediyordu, bizimle. İlahiyatçılarla falan alay ediyordu, sarhoş geziyordu. bir leyli ve nehar. Ne demek? Gece değişen, gündüz değişen, ayık dolaşmıyor. Ben general bile takmam diye, efendim, atan tutan bir adamdı. Benim laboratuvarıma çamurlu çizmeyle gelirseniz asarım keserim derdi. Efendim, küfür etmeyi öğrenin çocuklar derdi. Askerlik küfürsüz olmaz derdi. Acayip yagandı. Ben dedim ki ben bununla kavga edeceğim. Aman hocam dediler. Askerlikte büyüklerle kavga edilmez. Ben de kafamla kavga ettim. Kafamla kavga ettim. Baktım adam, herkesi hor görüyor, Müslümanları ayrıca hor görüyor. Küzeyi anlattı, sınıfta şeyi söyleyeceğim aslında, hani Kıbrıs Harbi'nde yakıt vermedi Amerikalılar ya. Onu söyleyeceğim ama arada kendimi net ediyorum böyle işte Allah affetsin. Efendim Füze'yi anlattı, anlattı hocam. Binbaşı. Ondan sonra anlayan var mı dedi sınıfa. E, sınıfta hepsi yüksek tahsilli. Biz yedek olarak oraya gitmişiz. Böyle alaylı bir şekilde döndü sınıfa. İçinizden bunu anlayan var mı dedi. Kabarıyor böyle hindi gibi. Füzeci olduğundan ayakları yere basmıyor. Havalarda geziyor bulutların üstünde. Çok kendini beğenmiş, çok böbürlenen bir insan. Ben şöyle göz ucuyla sınıfa baktım. Yani virüsü çıksın da anlatsın anladığını filan diye. Şöyle baktım sınıfa, sınıfın kenarından. Kimse kalkmadı. adam başladı alay etme ya dedi siz yüksek tahsillisiniz değil mi dedi kiminiz yüksek işlemensinyan kiminiz yüksek ticaretten kiminiz bilmemlerden bilmemlerden mezunsunuz Hepiniz yüksek tahsillisiniz değil mi bilmem ne falan şeye başladı alaya başladı hakarete başladı yok o bunu anlatacak gene hiç kimseden ses yok ben artık mecbur kaldım Baktım adam da hakareti ileriye götürecek sakin bir şekilde dedim ben anlatayım komutanım isterseniz dedi. O sınıftan kimsenin anlatamamasından memnundu. Çünkü e, onunla artık esi tozuyordu. İsterseniz ben anlatayım deyince bir baktı bana. E, benim de malum ilahiyatçı olduğum filan şaşırdı, afalladı. Anlat bakalım dedi. Kalktım bir anlattım. Gitti masaya oturdu. Hiçbir şey konuşmadı dersin sonları Ders bitti çıktı. Mahvoldu. Şimdi o anlatmıştı. Eh, biz de öyle yaparız işte. Allah öyle diye yani. Elhamdülillah. Çok şükür. Yani İslam'ın izzetini orada sınıfa da gösterdik. Sınıftaki herkes benim ilahiyatçı olduğum bilgiyi benim işede albümde bakın bakalım ne yazmışlar. Tuzla Piyade Kuru albümünde benim için ne yazmışlar. O bir şey İslam'ın icreti ya. Çünkü biz İslam'ı temsil ediyoruz, temsil ediyoruz. Askerler düşünmüşler ya Amerikalılar bize yakıt verdiğinde, biz, uçaklar falan bir işe yaramıyor. Birkaç deney yapmışlar, uğraşmışlar, dedinmişler. Bir iki defa laboratuvar uçacak gibi olmuş, patlayacak gibi olmuş. Sonra bulduk dedi, o füzeci. Füze yakıtını bulmuşlar ve kendi uçaklarımıza, kendi bulduğumuz yakıtı kullanmaya başlamışlar. Dişini sıkarsa olur. Dün biz bir arkadaşın elindeydik, çocuğu çok harika bir şeyler yapmış, getirdi gösterdi. Çalışıyor böyle, tıkır tıkır teşkilat yapmış, logolarla. Küçük çocuk ama çok güzel şeyler yapmış. Ondan bir kutu da olan. alalım, olalım. Efendim... Şimdi o gidip babasına, baba diyormuş, şunu yapalım, babası diyormuş, evladım. Ben yaparsam, evladım ben yaparsam, sen öğrenemezsin, ben sana söylemeyeyim, kendin yap diyormuş, güzel. Babanın sözü hoşuma gitti. Çocuk böyle yetiştirilir. Evladım ben yaparım ama o zaman sen öğrenemezsin. Sen kendin ara, bul, kendini yap. Çocuğa şef vereceksiniz. Çocuğa fırsat vereceksiniz. Teşvik edeceksiniz. Başardığı zaman da ödüllendireceksiniz. Aferin, sen hak ettin bunu. Al ödülünü, mükafatını diyeceksiniz. Çocuk öyle gelişir. Çocuk sadece tokatla terbiye edile çalışılıyor. Yanlış. Çocuk teşvikle, ödülle... Öpücükle yetiştirilir. Anından öpersin, yanağından öpersin, teşvik edersin, ödül verirsin, kesenden biraz para eksiler ama çocuk adam olur. Bol mükafat verirsin. Mükafatla, efendim, sertlikle olmayan birçok iş, yumuşaklıkla olur. On file olmayan iş, hilmiyle efendim, olur. Yumuşaklıkla olur. Onun için, <gülüyor> Meşvik etmek lazım çocukları, ödüllendirmek lazım. Onun için kafayı yormak lazım, bir şeyler bulmak lazım. Yani fende de, ilimde de geri kalmamak lazım. Elhamdülillah, Allah'a hamdüşenalar olsun. Ben İlahiyat Fakültesi'nde profesör iken bana Avrupa'nın muhtelif ülkelerinden soru gelirdi. Hocam şu sizin mesleğe ait meselelerde şu nasıldır, bu nasıldır diye. Elhamdülillah. Benim hasımlarım vardı. Biz böyle 30-40 kişilik masada otururduk, karşı taraf bizim hasmımızdı, Müslüman olduğumuz için. Onlar ilerici olduğundan, biz tutucu olduğumuzdan hasımdık birbirimize. Onlar Başa Parti'yi tutardı filan. Efendim, biz de böyleydik işte. Efendim, ben emekli oldum. Avusturalya'ya sonra onlardan birisinin doçenti geldi. Sordum, e, benden sonra ne oluyor filan fakültede diye. En çok takıştığım profesör demiş ki hocam vallahi yalan söylemiyorum vallahi yani hilaki hakikat değil sözüm dedi Doçent o soraya sizin bilimsel yönden çok takdir ediyorlar dedi hala dedi Hasım takdir ediyor çünkü bir keresinde ben onlarla beraber bir imtihan heyetine seçildim yani jüri dediğiniz şey üç iki profesör ben de Doçentim bir Doktora, ihtisas efendim heyetine, imtihan heyetine, jürisine seçildim ben. Doktora'yı getirdiler, verdiler, inceledik. Bir şey hazırladık, rapor dedikleri, Tutanak hazırladık. İmtihan günü geldi, gittik oraya. Ben raporumu okudum. Dedim ki bu doktora tezli değiliz. Burada bir şey yok. Birimsel çalışmayı güzel yapamamış, kaynakları tamammış. Bak bunun araştırdığı konuda şunu şunu şunu, ben 2-3 saatlik bir araştırmayla buldum, bak şunları şunları hiç doktorasında zikretmemiş. Şu eksiği var, bu kusuru var, şöyle böylekilen, böyle efendim ancak dedim bu bir tercüme tarafı işe yarayabilirdi o dilden, farsçadan, Türkçe'ye tercüme, eserin tercümesi olabilirdi. Eserin de ne olduğunu anlayamamış filan dedim ben. Perişan ettim yani. Perişan olduğu için perişan olduğunu söylemiş oldum yani raporta. Ama dedim, tercümesi de doğru değildir. Doktorayı yapan İranlı, yani ana dili Farsça olan bir kimse, tercümesi de doğru değil deyince, iki profesörle de benim biraz hasmım, efendim, bir tanesi, Esat dedi ya, o doçent, ben doçentim, onlar profesör. Küdenli. Esat bu kadar da fazla ya dedi. İnsaf dedi ya, adam İranlı dedi. Sen dedi tercümesi bile doğru değil diyorsun dedi ya, insaf dedi. Ben de sakin dedim, hocam falanca sayıfa açsınlar es, dedim. Açtı, okusun dedim tercümesini. Metnin bu tarafını tercüme etmiş Türkçeye, Fahçe'yi. Ne Manasını dedim versin, verdi. Zaten yazısında öyle vermiş, öyle anlamış yani çocuk. E ne var bunda dedi profesör. Dedim ki hocam bu yanlış. Bu metin böyle demek değil, şöyle demek dedim. Hakikaten yanlış anlayamamış yani metni. Bu o demek değil, şöyle dedim. Afalladılar. Açtım falanca sayfayı, bak şunu şöyle tercih etmiş, yanlış. Açtım falanca sayfayı, yanlış. Yani farsça metni... İranlı anlayamamış, anlayamadığı için de Türkçe'ye tercüme edilmemiş. Tercüme kusuru değil, ana metni, teksti anlayamamış, ben hatalarını çıkartıyor. Yani ben bir doktora teyze olmaz dedim, tabi doktora yaptırtan şahıs, ötekisi bir tanesi, böyle kıpkırmız oldu. Çünkü hocası hoca olsa, o doktorayı doğru düzgün idare eder de ona doğru düzgün bir doktora yaptırdı, hocasında iş yok. Hocası bu işleri anlamıyor, anlamamış. Efendim, ona doktora hazırlatmış, tamamlattım demiş. Terbiyede beraber, hocası mağlup oluyor. ikisi birden Ben oradan ayrıldım, tabi ben fakirken en gelici hocasıydım, üstüne saldırırdı en gelici hocasıydım ama arkamdan bir şey diyememişler, bilimsel yönden. Ben Hacı Bektaş ile ilgili bir tez hazırladım. Her Hacı Bektaş Şenliğinde bahsi geçiyor, gazetelerde yazılıyor ve benim şeyime çalışmama atıfta bulunuyor. Bunun için söylüyorum beni affedin, kendimi öldüm Allah da affetsin, kusurumu bağışlasın, efendim onun lütfuyla oluyor bu ben bunu şunun için söylüyorum Müslüman, mahir olmalı, alim olmalı kendi mesleğini iyi bilmeli uzman olmalı, en iyisini yapmalı çünkü bizim dinimiz bir şeyin en iyisini yapmayı bize emrediyor en iyisini yapma ihsan derler, ahsen yapmaya. Hasen yapma ihsan derler. İbadeti en güzel yapmaya da ihsan derler. El ihsan, en ta'budallâh kenneke terâh fe, ille, fe illemtekin terâhü yerâk. İbadetin güzel yapımını nasıl tarif ediyor Peygamber Efendimiz? Güzel ibadet, güzel kulluk nasıl olurmuş? Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek. Allahu Ekber dediğin zaman, Allah'ın huzurunda olduğunu görüyormuş gibi ibadet etmek veya her yerde hazır ve nazır olduğundan onun gördüğünü bilerek ibadet etmek, konuşmak, iş yapmak. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmekte buyuruyor. İbadetin de ahseni, ihsanı o. Haseni, güzel yapılması o. Allah... Bütün işleri güzel yapmayı bize emretmiştir. Safların bile güzel olması lazım da onun için safları düzeltin diyoruz biz. Neden dönüp bütün hocalar namazda saf bağlayan müminlere safı muntazam yapın diyorlar? Çünkü Peygamber Efendimiz yaptı. Çünkü safın eğri büğrü olmaması lazım. Safın bile doğru olması lazım. Bu dergaha odunun bile eğrisi yakışmaz. Dediği gibi Yunus'un. Her şeyin güzel olması lazım her şeyi güzel yapmanız lazım, her şeyi iyi bilmeniz lazım. Sonradan gelenler hatırlasın ve baş tarafa bağlansın konuşmaları sonu diye hatırlatıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerhinde buyurmuş ki el-mü'minul kaviyu hayrun ve ehabbu ilallahi minel-mü'minit da'ifi ve fi küllin hayrun. Hepsi iyi olmakla beraber kaviy Müslüman, zayıf Müslüman'dan hem daha hayırlıdır, hem Allah'a daha sevgilidir. Hepsi hayırlı ama kuvvetli Müslüman hayırlıdır. Kuvvetlilik bedenen olur, aklen olur, imanen olur, kese bütçe bakımından, mali bakımdan olur, ilmi bakımdan olur, fen bakımından olur, askeri bakımdan olur. Efendim, belki daha başka bakımlardan da olur. Feraset bakımından, zeka bakımından, uzun görüşlülük bakımından, dikkat bakımından, her bakımdan. Demek ki muhterem kardeşlerim, her yönden kaviyi Müslüman olmamız lazım. Kuvvetli Müslüman olmamız lazım. Onun için beden eğitimi de lazım. Bedenin de idmanı lazım. Sabahtan akşama savaşacak olsaydık ne yapacaktık? Ben biraz yoruldum dinleneyim, time out mı diyecektik düşmana? Dinler mi düşman? Dinlenmeyi dinler mi? Kim daha çok nefesliyse o kazanacak. Kim daha güçlüyse o devirecek düşmanı. Başka çaresi yok. ölüm kalım savaşı. Biz gelibol'dan hocamızla geçiyorduk. Bir köyün kahvesinde oturduk. Namazı, akşam namazını kıldıktan sonra camide. Çanakkale albine katılmış gazilerle görüştük orada. Nasıl oldu? Anlatın filan dedik. Savaş nasıl oluyor? Hocam diyor, savaş tarif edilemez diyor. Öyle bir iş ki, düşmanla kapışıyorsun, ya sen onu öldüreceksin ya da seni öldürecek diyor. Çok heyecanlı bir şey diyor. Çok zor bir şey diyor. Tarifi kolay değil diyor. Onun için, suh zamanında, rahat zamanında, rahavet zamanında, tatil zamanında, bolluk zamanında, genişlik zamanında, fırsat eldeyken tedbir almak lazım. Her yönden kuvvetli Müslüman olmak lazım. Her yönden kuvvetli olmak lazım. Aletli olmak lazım. Cihazlı olmak lazım. Mücehez olmak lazım. Efendim, ben İsrail'le askerlerin bakıyorum şeyine. Filistinliler taş atıyor filan. İşte İsrail'le askerlerin giyimine bakıyorum ben. Başında nifer. Efendim, burasında kulaklık, konuşma, dinleme şeyi. Üzerinde kat kat torbalar, el bombaları, efendim silahlar, aletler, cihazlar, teşkilatlar, giyimler, kuşamlar, o taş atıyor. O da oradan nişan alıyor. Tık, klasik mermiyle yuk, öbür tarafı deviriyor. Böyle olunca efendim, taşa karşı 20. yüzyılın senni o nasıl bu kadar geri kalmak bizim suçumuz olduğundan Allah bizi cezalandırıyor geri kalmayacak Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alırken çağın fenlinin ilminin imkanının en son uygulamalarını uyguladı hatta kendisi bir şeyler icat etti havan topunu icat etti surlar yüksek olduğundan surları açıp arka tarafı vuracak havan topunu icat etti Fatih Sultan Mehmet. Toplar döktürdü. O, o kadar büyük top o zamana kadar görülmemişti. Kocaman tunç kalınlık ve etliliği bu kadar olan tunçtan toplar döktürdü. Barut biriktirdi. Efendim barutu dolduruyordu topun dip tarafına. Bu kadar gülleyi taş gülleyi şöyle kucağınıza sığmayacak taş gülleyi veya demir gülleyi koyuyordu. Bu taraftan patlatınca kalenin, koca kalenin duvarına çarptı mı? Duvarı çatlatıp yıkıyordu. O zaman imkanıydı bu. O duvarları daha öncekiler aşamamıştı. Çünkü Bizanslıların elinde efendim yanıcı bir silah vardı. Duvara tırmanmak isteyenlerin üstüne döktüğü zaman katranlı yapışkan o yanıcı şey ...Rum Ateşi denilen, o ...onu temizleyemiyorlardı, yanıyorlardı... ...sura çıkamıyorlardı, surları yıkamıyorlardı... ...Fatih Sultan Mehmet bunları düşündü... ...çağının bütün imkanlarını kullandı... ...biz de çağımızın... ...bütün imkanlarını kullanarak... ...kuvvetli Müslüman olmak zorundayız... ...zayıf Müslümanlıkla bu iş olmaz... ...düşman bu kadar cihaza, alete, edevata sahipken... Bisikletle Mercedes yarışı olmaz Boks eldiveni Yumruk eldiveni boksta da yumruk demek Yumruk eldiveniyle tank Nakaut edilemez <gülüyor> Tamam Nakaut oldu tank balık, balık kavağı çıkar mı? Böyle yalan olur mu? Video'mu Ford'da tankı nakavt etti diye birisi yazsa kim inanır? Ve inanmayız, inanmayız. o halde tedbir alalım. Tank yumrukla, teknikle yıkılamayacaksa biz de tankı fenle, ilimle efendim veya daha başka şekillerle. Adam Füze'ye bir cihaz satmış. Hedefi veriyor cihaza. Füze kendisi gidiyor, çevresinin alametlerinden, haritasından, füzeyi, füze hedefini kendisi biliyor, buluyor, ona çarpıyor. Akıllı füze diyorlar değil mi? Akıllı bomba dedikleri bir şey, bu nasıl bir şey? Oranın fotoğrafını veriyor, buna bunu veriyor bilgisayarına, efendim füze o bilgisayara göre yönünü içeriden kendisi tayin ediyor, İçinde, oraya çarpıyor. İşte 3-5 metre hata ile hedefi buluyor. Bu başarı. Ama neyin başarısı? Başarısı feninin başarısı. Aklın başarısı. Onun için her yönden, özellikle fen yönünden de kuvvetli olmamız lazım. Benim hoşuma giden şeylerden birisi bizim çocukluk zamanımızda İmam Hatip Okulu'ndan mezun bazı arkadaşlarımız teknik üniversiteye girmişti. Elektrik fakültesine filan girmişti. Ve mühendis olmuşlardı. artık. İmam Hatip'li teknik insan oldu. İmam Hatip'li Vali oldu, imam hatipli efendim, doktor oldu imam hatipli avukat oldu hukukçu oldu vesaire oldu deli oluyor karşı taraf. çıldırıyor kuduruyor onun için imamatı hatip okullarının musluğunu onun için kısıyor ondan dolayı ben ondan çok sevindim bizim zamanımıza başladı bu, bu işler İmam açılması da bizim zamanımızda oldu. İmam Hatip mezunlarının imamlık mesleğinin dışındaki mesleklere taşması da başladı. O zaman her meslekten mümin insanlar çıktı. Ben hatırlıyorum, bir vaiz arkadaşımız Diyanet işleri Teşkilatı bunları silatta toplamış, Belki Süleyman da oraya gitmiştir, geçmiş yıllarda bilmiyorum. Çünkü orada oralara yakın bir yerde vaizlik yapıyordu. Sinop'a toplamış. O zamanın Diyanet İşleri Başkanı çıkmış bir konuşma yapmış. Berbat ve dini bakımdan sakat. O, va o zamanın valisi bir konuşma yapmış. Çok güzel, dini bakımdan akıllı, uslu, güzel. Çünkü vaizlere konuşma yapıyor vali. Efendim, akıllı, uslu, derli, toplu, ilimli, irfanlı, imanlı bir konuşma yapmış. Çok güzel. Diğer dışarı Başkanı da çok berbat bir konuşma yapmış. Çok fena. Vaiz bunu bana söyledi. Hocam dedi, kahrolduk, mahvolduk dedi. Sanki dedi, valiyi Diyanet İşleri Başkanı yapsalardı daha iyi olacaktı. Ötekisi de ilerici vali yapsalardı daha iyi olacaktı dede benim konuştuğum mais böyle valiler yetişti. Allah razı olsun. Şimdi onları tasfiye etmeye çalışıyorlar. Her yerden onları efendim uzaklaştırmaya çalışıyorlar ama Allah tabii Allah'ın nurunu söndürmek isteyenlere fırsat vermeyecek. Kuvvetli olmamız lazım. Her yönden kuvvetli olmamız lazım ki Allah'ın dinine hizmet edelim ve Allah indinde de daha kıymetli, izzetli efendim, sevgili olalım. Allah Teala Hazreti'ye cümlemizin yarı, yaveri, yardımcısı olsun. Sevdiği kul olmayı nasip eylesin. Tevfikini refik eylesin. İki cihanda hepinizi aziz ve bahtiyar eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena. İnneke entel al alimul hakim. Subhan Rabbina Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun ala cemii'l enbiya'i vel mürselin ve âli küllil ecma'in velhamdillahi rabbil alemin el-Fatiha Yemeği yiyelim efendim, yoksa... Yemeği? Buradan yiyelim, yoksa şey, yiyelim. Nereden gelecek seni? Şu anda geldi. Eee tabi siz yasını, şeyden, zikirden sonra dediğiniz için bekliyorlar sabah arkadaşlar. Zikri yaptık, işte bu zikir, vaaz bu zikir. Evet. Ne yapalım? Yemek gelince hatta e, yasının farzından bile başlarız. Çünkü... Öyle değil mi hocam? Biliyor bunlar. Aşağı ile, işe araya gelince hangisi takdim ediyor? Eee... Ben de onu, eee... var diyecektim yani. de mi Tamam. أستغفر <تصفيق> الله e ana hafız e ada bu Allah all the truth. Allah'ın Zâlâ Hazretleri'nin rezatı kazanmak yollarında. Haramlarda, inatlarda, kendilerden, Allah'ın sevmediği şeylerden şiddetle sakınmak ve taşınmak. Sonra da takva diyoruz ve ra' diyoruz. Allah takva etti, kullarını sever. Muhsin kullarını sever. Kul tepkül kullarını sever. Takva etti o bazı sakınmak demek Her türlü haramdan, günahdan sizleri genetlere götürecek işlerden sakınmaya takva vermek. daha hapsat süpür edecek. Rahat vermek. Kürtükten bunu kaçırmaya. Onun bir, Allah'ın emirlerini tutmak. İki, haramlardan, günahlardan, her şeyin tehlikeli, hatta şüpheli şeylerden kaçınacağız. Takva ehli olacağız. Bir, ibadet taat ehli olacağız. iki takva ehli olacağız. Üçüncüsü de Allah güzel huylu kullarını sever. Huyu güzel olan kuyu sever. Güzel huylu insana gece gündüz ibadet eden insan kadar sevap kazandırır. Allah kötü huylu kulları sevmez. İbadet etse bile, hacı olsa bile, namazlı niyazlı cami cemaati olsa bile, kötü huylu oldu mu oradan çok zararlara uğrar, belki cehenneme düşer. Çünkü biliyoruz, kötü huylar insanı Allah'ın kahrına gazabına uğratıp cehenneme düşürüyor. Onun hadisi şeriflerde misalleri çoktur. Hatta ibadetler bile kötü huylar yüzünden kabul olmuyor. La tub sadaka de bilmen ne eza, başa kapınca, eza edince namazı bile, e, sadakası zekatını bile kabul etmiyor Allah. Onun için üç yol var. İbadetleri etmek, yapmak, takva ehli olmak, günahlardan kaçınmak, güzel huylu olmak. Bir yolumuz budur. Bu üç yoldan Allah'ın sevgisi kazanıldığı için biz bunlara dikkat edeceğiz. Allah tevbemizi kabul etsin. Şu anda yaptığımız tevbe bizim için yeni bir milat, yeni bir doğum, yeni bir başlangıç olsun. Şu andan sonraki, şu saniyeden sonraki hayatımız yeni bir hayat olsun. Allah bize geçmiş günahlarımızı silip affettikten sonra bundan sonraki hayatımızda haramlara, günahlara bulaşmadan iyi bir kul, tam bir kul tam bir Müslüman olarak yaşamayı nasip etsin. Tevzitine refik etsin. Bizi nusiretiyle teyit ve takviye eylesin. Bizi muvaffak eylesin. Hz. ve muhterem kardeşlerim, insan tevbe-i nasuh ile hakka dönünce eski günahlar silinir. Fakat kul hakları kalkmaz. Onun için üzerinizde kul hakkı varsa sahibine verin. Miras da haksızlık olmuşsa, birisinin malını iç etmişseniz, aldıysanız, hakkını geçirdiyseniz, kul hakkı üzerinizde bırakmayın. Onun çaresi yoktur. Onun çaresi, dünyadayken ödemektir. Ahirete kaldıysa, hak, hak sahibi gelir, ahirette yakana yapışır, hakkının yeri yerine onun karşılığı kadar sevabını alıp götürür. Sevabın kalmayacağı kadar hak sahipleri gelir, alıp götürürse, Dağ başka hak sahipleri de gelirse, bu sefer onun günahını, yani alacağı sevaba denk günahı sana yazılır. Bu sefer, dağ cevapla gitse bile bir insan, hak sahipleri, efendim ona zulmetmiş, buna haksızlık etmiş, gelip haklarını isteye isteye, sevaplarını götüre götüre, sevapları kalmayınca da günahlarını ona devrede ede, sonunda dağlar gibi günahla kalabilir, kulakkı bırakmayın üstümüzde ile günahlar silinir. La kebirete maal istiğfar. Tevbe edince günahlar, tevbe istiğfar edince günahlar silinir. Kul hakları da ödemekle biter. Bir de üzerinizde namaz, oruç borcu varsa <gülüyor> mükellef olduğunuz çağdan itibaren beş vakit namazı kılmadıysanız, Ramazanları tutmadıysanız, sonradan tevbekar olduysanız, aklınız başınıza sonradan geldiyse yapmadığınız, eksik kalmış ibadetleri ödemeniz lazım. Buna kaza etmek deniliyor. Namazlarınızı kaza edin. Yani kaçırdığınız namazları gitmiş bile olsa şimdi ödemeye başlayın. Tutmamış olduğunuz oruçları tutun. Çünkü onların da silinmesi yoktur. Ya burada ödecek vaktinde kılınmadı, günah. Tevbe edersiniz ama şimdi ödersiniz. Ya kaza edilecek, ya da ahirette çok ceza çekilecek. Cezalı, çok azaplı durumlara düşülecek. Düşünmemesi için burada ödeyin. Devamlı abdesti gezin muhterem kardeşlerim. Devamlı abdesti gezdi mi bir insan, şeytan onun yanına sokulamaz. Melekler onu korur. Peygamber Efendimiz hep abdesti gezermiş. Dervişliğin bir nakıl özel kurnazlıklarından, efendim, adabından birisi de abdesti gezmektir. Abdesti gezdi mi, kurnazlığı nerede bu işin? Şeytan pek yanına sokulamaz. Şeytan pek vesvesesini kuvvetlice efendim telkin edemez insan sağlam durur. Onun için adresli gezin. Her gün verdi, vereceğim zikirleri yapın. Hadis-i Şeriflerde Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği bazı zikirler var. Onları size tavsiye ediyorum bu akşam. Her gün yüz defa estağfurullah çekin. Yüz defa la ilahe illallah çekin. Bin defa Allah din. Yüz defa salatü selam getirin Peygamber Efendimiz'e, Aleyhi Ashabına, Yüz defa da Bunlar hakkında hadis-i şerifler var. Yemeğe gideceğimiz için uzatmak istemiyorum. Bu tesbihleri çekin. Bu tesbihleri çekerken de mümkünse adabı, erkanı şöyledir. Abdestli olacaksınız, kıbleye döneceksiniz, göz yumacaksınız, çekip çöküp aksi teverrik oturacaksınız. Efendim, 25 defa deyip başlayacaksınız bu zikirleri çekmeye sonra bir fatiha 3 ihlas şerif okuyup peygamber efendimize hediye edeceksiniz ve peygamber efendimizden bize kadar şu cihanda yaşamış gelmiş geçmiş İslam'ı öğretmiş evliya Allah büyüklerimizin mürşid-i kamillerimizin silsilelerimizle efendim ismi yazılmış mübarek büyüklerimizin ruhlarına hediye edeceksiniz biz silsileye bağlıyız ananeye bağlıyız. Nurlu bir zincire bağlıyız. Nurlu bir ipe sarılmışız. Nurlu bir yoldan geliyoruz. Bizim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar istinadımız var. İstinadımız var. Onun için bu güzel bir şey. Asırlıyız, köklüyüz, asayız. Elhamdülillah. Peygamber Efendimiz'den, Ebu Bekri Suddik Efendimiz'den, Ali Murtaza Efendimiz'den, selman Farisi Efendimiz'den, Sahabe-i Kiram'dan, rıdvan Aleyhim Aleyhi El almışız, öyle gelmişiz. Şeyh'ten şeyhe, mürşitten mürşide öyle gelmişiz. Bizden de siz böylece bize bağlı olduğunuz için onu kazanmış oluyorsunuz. Onlara bir fatiha, üç ihlas-ı şerif hediye edin. Ruhaniyetlerinden feyizler gelsin size, istindad eyleyin. Sonra gözünüzü kapatıp üç şeyi düşüneceksiniz. Bir, bu dünya fani hepimiz ödeceğiz. Hepimiz kara toprağın altına geçeceğiz. Mezara gireceğiz. Çare yok. Ölüm bir kapıdır. Efendim ölüm bir acıdır. Herkes içecek. Kabir bir kapıdır. Herkes geçecek. Çaresi yok. O kapıdan geçmeden olmuyor. Ölümü unutmayacağız. Ölümden sonra başa gelecekleri düşünürsek iyi olur. Çünkü başa gelecekleri önceden düşününce tedbir almak mümkün olur. Ahirette Mahkeme-i Kübra var. Ameller tartılacak sevaplar, günahlar ölçülecek. İnsanlar hesaba çekilecek. Hak mı? Gerçek mi? Hepimiz kuznetle biliyoruz gerçek. Mahkeme-i kübra haktır. Tevalvi mizan haktır. Efendim sırat haktır. Cennet, cehennem haktır. Tamam mı? Bunlar olacak. İyiler cennete gidince mutlu olacaklar ama kötüler gidince ne olacak? Ceyir ceyir Türlü türlü azaplarla azap görecekler. Bitmeyen, tükenmeyen efendim sıkıntılara uğrayacak kafirler. Müslümanların da günahkarları uzun yüzyıllar milyon yıllar yandıktan sonra cehennemden çıkacaklar. Cehenneme düşmemeye çalışmak lazım. Bunları düşünün. Ölümü düşünün. Efendim, ahireti düşünün. Kendi kendinize siz nasihat edin. Bizim nasihatimize bırakmayın işi. Kendi kendinize, nefsinize dediğin ki ey nefsim, aklını başına topla, öleceksin. Bu dünyada kimse kalmamış. Ne evliya kalmış, ne enbiya kalmış. Ne pehlivan kalmış, ne peygamber kalmış. Ne padişah kalmış, ne köle kalmış. Herkes gitmiş, sen de gideceksin. Çaresi yok. Bu olacak, ölümden sonrasına tedbir al, aklını başına topla, Allah'a ibadet eyle, haramlardan kaçın, takva ehli ol, ahlakını güzelleştirip Allah'ın sevgili kulu olmaya çalış, ey nefsin, benden sana dostça nasihat diye nefsinize nasihat edin. Ölümü düşünmek, nefsine nasihat etmek, Peygamber Efendimiz'in tavsiyesidir. Buna tarikatımızda rabutayı mevt yapmak derler, ölümü düşünmek demek. Sevaptır, mükafatı çoktur, sünnettir, Peygamber Efendimiz'in tavsiyesidir. Bunu da yapacaksınız. Sonra müzikle yaparken Bizi ve hocalarımızı karşınızda düşünün, beraberce zifir yaptığınızı düşünün. Şöyle benden başlayarak geriye doğru mübarek mülşid kamillerimizi böyle yukarıya doğru nurlu, böyle bir silsile halinde pırıl pırıl ufku dolduran şekilde göz önüne getirin. Gönlünüzü gönlümüze bağlayın, gelecek olan füyüze atın yine. Hmm. Muntazır olun. İnsan şehin'e rabıta yapınca, gözünü kapatıp onunla irtibat kurunca kalbine, gönlüne çok feyizler, nurlar gelir. Yapan bilir. Ve bu vekûnû ma'as-sâdikîn emrinin bir tatbikatıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah sadık kullarla beraber olun diyor. O halde müşrik i beraber oluruz biz de. Yanında olamazsak, ziyarlarımız farklı olsa, şehirlerimiz başka olsa, evlerimiz başka yerde olsa bile gönlümü kapatırım, onunla gönül bakımından beraber olur. Gönül beraberliği mühim bir beraberliktir. O beraberliği yapaya da insan ne kadar mühim olduğunu, ne kadar gerçek olduğunu anlar. Yapmayan bilmez, hayal sanır da, yapan bu işin ehemmiyetini bilir. Bunun arkasından da Rab, e, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kavuşmak gelir. Bu bu talimin sonunda Peygamber Efendimiz'e kavuşmak vardır. Onun için rabıta’yı Mürşid'i de güzel yapın. Böylece daha feyizli olur. Mübarek bir yerde zikri beraber yapıyoruz diye düşünün. Bizi göz önüne getirin. Kalbinizi kalbimize, gönlünüzü gönlümüze bağlayın. Gelecek olan feyiz ilahi bir müddet izleyin, takip edin. Ondan sonra zikir yapın. Buna da rabıta’yı Mürşid derler. Üçüncüsü, Allah-u Teala Hazretleri, her yerde Hazır ve Nazır değil mi? Veheve makum eyle mahkültüm. <gülüyor> Demin okudum ayet-i kerimede. Çünkü gözler her şeyi görmüyor. Havadaki şeyleri göremiyoruz. Gözümüzün önünde benden size kadar arada ne kadar varlık var göremiyoruz. Küçük diye göremiyoruz, büyük diye göremiyoruz, şeffaf diye göremiyoruz. Çeşitli sebeplerden göremiyoruz. Şeytan da göremiyoruz. O bizi görüyor, biz onu göremiyoruz. Allahu Teala Hazretleri de bizi görüyor. Her yerde hazır ve daha zor, Her şeyi bizi biliyor. Her şeyde kadir. Bunu düşüneceksiniz, oyun büyüyeceksiniz diyeceksiniz ki ya Rabbi, sen alemlerin Rabbısın, ben de senin bir aciz, naçiz kulunum. Benim başka Rabbim yok ki. Sen varsın ya Rabbi, senin benden başka milyarlarca kulun var. Benden daha güzel, Nice kullarım var, nice, nice mübarek kullarım var. Ben kendi hiçliğimi biliyorum. Ne kadar değersiz olduğumu biliyorum. Ama sen Rabb'imsin, Yaradan'ımsın. Ben senin kulunum ya Rabbi. Bana acı ya Rabbi, rahmeyle, erhamirrahiminsin, ekremül ekreminsin. Ekremin, beni bırakma ya Rabbi, kapına geldim, mahrum döndürme. Beni kapından kovma ya Rabbi, beni de kabul eyle ya Rabbi. Tevfikini refik ya Rabbi beni de sevdiğin, razı olduğun kullarının cümlesine lütfunla kabul eyle. Ben bende bir şey olduğundan değil, sen lütufkar olduğundan kabul ile yarabbi deyin. Çünkü haddini bileni Allah sever. Günahkar da olsa. Benim aklıma Clinton'a mektup yazmak geliyor. Ay şaşkın, bu kadar edepsizliği yaptın, Müslüman oldu da hepsi silinsin diye geliyor. İnternete yazalım şunu rahmi ya. Bir mektup yazalım Clinton'a diyelim ki Müslüman ol da efendim, selamete er hem eskiler silinsin hem de cenneti e, cemalullahı kazan diye Allah daha önceki günahlarının hepsini siliyor şu hanımın hilleri de Müslüman olsun sen de Müslüman ol da kurtul diye bir internetle meşgit yazıl hakikaten kurtuluşunun başka çaresi yok en kurnazca en akıllıca hareket Müslüman olmasıdır Kelimeteğini, şehadeteğini getirse, Müslüman olsa hem dünyada hem ahirette bahtiyar olur. İsterse assınlar, isterse pastırma gibi kessinler. Bilim bilim. Hiç fark etmez. Kurtulur. Kurtuluş İslam'da. Müslüman olmasında. Şimdi mektup yazsak, ulaştırmazlar eline. İnternetten bir şey çekelim, iyi mail çekelim. Müslüman ol diyelim. Güzel bir şey hazırlayalım. Başka çaremiz yok. İnsanın Rabbinin huzurunda olduğunu bil. Efendim, Rabatayı huzur derler. Huzur ilahi de olduğunu düşünüyor demek yani. Hepimiz Allah'ın huzurundayız ve bütün edepsizlikleri insanlar Allah'ın huzurunda yapıyor. Şu terbiyesi dera şu bak ki Allah'ın huzurunda hem huzurda hem edepsizlik yapıyor. Ne kadar fici. Edepsizlik ne kadar kötü? Ben Clinton'u düşünürken muhterem kardeşlerim kendimizi düşündüm. Hepimiz küsurlu, hepimiz günahkar değil miyiz? Allah sakladığı için kimse bilmiyor günahlarımızı. Ya bir savcı çıksa da her şeyi gören, tespit eden, bantları geçiren, filmlerini çeken, tahlillerini yapan, bütün ayıplarımızı, kusurlarımızı, yalanlarımızı, dolanlarımızı, sahtekarlık Allah Celle Celaluhu mahkeme Kübra'da kadı olacak. Melekler şahit olacak. Kurtuluş, saklama mümkün değil. Clinton'ın haline bakıp ibret alalım. Tevbe edip Müslüman olalım. Hak yola girelim. Allah bizim geçmiş binahlarımızı silsin. Tevbe, binahların silinme çaresidir. tevbe nasuh. Hakiki, samimi tevbe silinsin de bu günahlar ortaya dökülmesin. Ya settarel uyuk Ey ayıpları örten Allah'ım bizim ayıplarımızı setreyle. Ya gaffare zünuf Ey günahları mağfiret eden, çok mağfiret eden Mevlam günahlarımızı mağfiret eyle bizi affeyle affetmeyi seversin bundan sonra da tevfikini refikeyle de senin bir hadi sensin Efendim, kadir mutlak sensin iyi kulun olmayı bize nasip eyle öyle yaşayalım, huzuruna sevdiğin, razı olduğun kul olarak gelelim deyin. Üç şey düşünüyorsunuz. Ahireti düşünmek, rabıtayı mert. Mürşidinizi düşünmek, rabıtayı mürşid. Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşünmek, rabıtayı huzur. Bunları yaptıktan sonra o zikirleri çekin. Günde kim yüz defa la ilahe illallah derse mahşer yerine yüzü dolunay gibi parlayarak gelir diyor peygamber efendimiz ay gibi ay yüzlü olarak mahşer yerine nur saçarak gidersiniz günde yüz defa ilahe illallah derseniz kimse sizin derecenize yükselemez sizin kadar yapan sizden fazla yapanlar müstesna daha fazla yaparsa daha çok nurlu olur onun için bu yola girin bu yolda sebat edin yolumuz çok sağlamdır çok güzeldir tereddüt etmeyin gevşemeyin ne düşmeyin Şeytana uymayın, nefse kanmayın, dünyaya aldanmayın, hayatı baki sanmayın. Allah'ın yolunda yürüyün, Allah'ın huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varın. Cenab-ı Mevla tevfikini refik eylesin, akıbetinize hayır eylesin. Hepiniz bir Fatiha, üç gülü vallahu kıyım, yapayım. wahrallâhi r-rahmane r- lahîm innel zîne yubâye'ûne ke innemâ yubâyeûnunallâh yedullâhi føka edîhim fe men nekafe fe innemâ yenküsü alâ neshi ve men evfâ bimâ âhedhe aleyyhumlorhe fe se yü'tiîhî e讲erm��й election sadakallahu kim peygamber Efendimize beyat ettiyse Allah'a beyat etmiş demektir. Çünkü başka çare yok. Allahu Teala Hazretlerinin beyatın şekli Resulullah Efendimize beyat etmektir. Onun için Resulullah'a beyat edenler ya Resulullah, "Uzat elini, sana tabi oluyorum, beyat ediyorum." diyenler Allah'a beyat etmiştir. Ahdine vefa eden, vefa gösteren ecri azime nail olur. Ahdinden dönen zarar uğrar, Kendisi zarar çeker. Peygamber Efendimiz'den sonra beyat bitmemiştir. Kesilmemiştir, tükenmemiştir, devam etmiştir. Şimdi de siz bize beyat ediyorsunuz. Çünkü el-ülema'u veresetil enbiya. Peygamberlerin varisleri alimlerdir. Onun için mürşidi kamillerdir. Kuru alim değil, İbrahim Ethem Hocam dediği gibi arif alimlerdir. Onun için bu beyatınız Allah'a bey'at demektir. Allah'a iyi kul olma niyet demektir. Bu niyetinizde sadık olun. Ahdinize vefalı olun. Ahdinizi bozmayın. Yoldan sapmayın. Cenab-ı Mevla tevfikini refik eylesin. Cümlenizi sırat-ı müstakimde daim eylesin. Ayağınızı sırat-ı kaydırmasın. Hepinizin gönlünü nurlandırsın. Gözünüzün perdelerini kaldırsın. Hepinizi marifetullah'a erdirsin, kalbinize aşkullah'ı, muhabbetullah'ı yerleştirsin. Allah deyince kalbi titreyen, cildi ürperen kullarından eylesin. Sevdiği kul olarak yaşatsın, sevdiği kul olarak öldürsün, huzuruna sevdiği kul olarak vardırsın. Rıdvan'ı er eklerine erdirsin. Bir Hürmeti Esra-i suret Fatiha. Şey, yani filmlere, şöyle, bir şey biliyoruz. Filmleri bazen böyle ne dönüşüyorlar? Dönüşüyor. de bir insanlar bir yere basın yapıyorlar. Biri vurup tırıp yakıp geçip gidiyorlar. Aşağıda insanlar bir tutuşuyor, arkasından bir yatabiliyor babasını yapıyoruz. Oyun yani kendisi tahminine göre yani. Aşağıda şöyle tutup, yaktırma adam gidiyor. Koyun temiği kırıldı mı gitti? Demek ki onu görmüyoruz. Öğretmiyoruz ama Tultra'nın artık sporlarda öğretmiyoruz ama Öyle Askeri hareketi olduğu zaman diğerine baskın zaman zaman onunla yuvarlıklaşacak, geç karşıdan vardığına aldıran diyecek yok mu ya? Yapacak, yapacak. Kapasını, şu çat diye o ordusunu kırdığıma adam kapasını yakaladıklar. Hızlıca bir çevirte de büküyor. Onu öğrendim yani. Biliyoruz, ben de Bedele kuvveti maddi insanlar, maddeye, maddeden anlayan insanlar kıyı bu, luk kimliğine kutlanmayan etmeli tekniği yapmaz. haklı kötü. Kiren cins edersen, kutlanırsa ne yapacak? ki? Diyar dışıya göre. Öncekmişsin. Demek için ben seni asarım keserim dediği zaman gerçilirirsiniz. bir galiba bakarsan, bakarsan ben de senin boyunca mutluyum. Yani ateş olsan birbirine vermek istiyorum. Asla göber falan kesme görebilirler. Ama kuvveti ondan alınır mı? Özür dilerim. Matay, defla. Maddi kuvvet değil. İkincisi. Yani... Evet. Evet. Bak, imanının kuvveti olması Bu çok önemli iman kuvveti yoktu mu iman kuvvetiyle bir insan dağları devirir yukarı her şeyi yapar imanın kuvveti ufacık, tefecik insanlar aslan yapar korkmaz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 mürit ihlaslı oldu mu müridin gene imanı kuvvetli olabilir onun için asıl kabahat müritlerdedir her koyun asılır yani ettiğini bulur ne ekerse onu biçer kabaati başkasına yüklenme bizim yok iman kuvveti bu çok önemlidir iman kuvvetiyle dağlar devrilir başka kuvvet nedir paradır Para, maddi kuvvet, zenginlik, para gücü, para gücüyle zengin oturduğu yerden çok işi yaptırtır zengin arabasını dağdan aşırtır, fakir bir yolda yolunu şaşırtır. Ya yol düz mübarek, zengin bak dağlardan aşırttı arabasını, fukaracık yatamaz, Tabii yan yatar, gidemez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 Teşkilatıyla getiriyorlar, bırakıyorlar. Adamlar yazlığa gidecek. Oraya bırakıyorlar. Bakıyor, bakılıyor, para alıyor orada. Bazıları da bu kadar para veremiyorlarmış. Köpeği bağlayıp gidiyorlarmış. Köpek 15 gün aşk alıyormuş. Kimisi ölüyormuş, kimisi kalıyormuş. Ne cinayet, ne efendim, vahşet falan diyorlarmış o zaman da. Yani bahşeye bırakıyor, gidiyormuş bazıları da. Aziz ve kardeşlerim, demek ki para olsa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 Efendim bu param İslam'a helal olsun rafımıza veriyorum dese efendim bir senede kaç tane fabrika yapılmış sigara parasından. Niye marul borojuları zengin edelim? Ne meziyetimiz var? Ne lüzumu var? Millet dumanı bir yerde görünce öksürüyor, oradan kaçıyor. Biz dumanı alıyoruz, para verip içimize çekiyoruz. Kedin alışkanlık. lüzumsuz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 Türkiye'de de var, Suriye'de de var, efendim, Küvet'te de var, başka yerlerde de var, efendim, o önemli. Başka kuvvet nerede olur, başka hangi yönden, askeri yönden kuvvetli. Askeri yönden insan kuvvetli ise.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 ...hançer yüreğine saplanmış olarak geziyorum Üçte birini istila etti. Nasıl istila etti? Köyü bombaladı uzaktan. Otuz kilometre, yirmi kilometre uzaktan. Bom, bom, bom, bom, bom. Köyü bombaladı. Köylü baktı ki gürtten bomba yağıyor. Evleri yıkılıyor. Kimisi yaralanıyor. Köyü bırakıp kaçtı. Ermeniler gelden köye sahip oldular. Öteki köyü bombaladılar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 alet-elevat bakımından geri ve cahil olduğundan, ötekiler de Ruslardan yardım aldığından, ayrıca kendilerinin de e, Fende Arnavutlardan daha ileri olduğundan, fabrikaları vardı. İyi kötü cihaz yapan sanayileri vardı. Yugoslavya'nın bazı malları satılırdı e, Türkiye'ye getirilirdi. Bizden daha iyi tarafları vardı. Bizim yapmadığımız şeyleri onlar bazen yapıyorlardı.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 İlin cihaz, alet, edevat bakımından, geriliklerinden dolayı gidiyor. Onun için ben arkadaşlarıma rica ettim. Biraz şaka yollu. Ama biraz da ricamı dinleseler bir şeyler yapabileceklerini bildiğim için. Yahu boş oturmayın bir şeyler icat edin dedim Türkiye'de. Güzdüler tabi ben vaaz ederken. Boş oturmayın bir şeyler icat edin dedim. İca edin. Çünkü ben bile hevesleniyorum Esat Hoca olarak otursam kalemde, kağıdı elime alsam cetveli, pergeli, gönye elime alsam ben de bir şeyler icat edeceğim hevesim var ufak çapta bazı şeylerde ben kendim icat ediyorum yapıyorum yani vaktim olsa daha neler neler yapacağım neler Vaktim olmadığından icat edemiyorum. Vakit darlığından. Onun için yani zor değil. Bir şeyler yapabilir insan. Dişimizi sıksak çok şeyler yapabiliriz. Siz yapabilirsiniz. Sizin çocuklarınız yapabilir okuyan, yüksek tahsil yapan kimseler. Ben Amerikalı bir kolej öğrencisinin piyasa imkanlarıyla nükleer bomba yaptığını bir dergide okumuştum yıllar önce. Doğru mu acaba? Ben böyle okudum. Amerika'daki bir öğrenci piyasa imkanlarıyla oradan buradan adet cihaz elevat sağlayarak çatarak bunları birbirine katarak efendim nükleer bomba atom bombası yaptık yaptığını nezveden okumuştum alüminyumun çok kolay bir usul ile efendim şeyden madeninden ayrılıp safileştirmesi yani sen. Fitne. Fitnesi. Efendim, bir kolejli öğrenci tarafından bulunmuş, çok kolay bir usulle. Eskiden zormuş. Ben bunu liseleyken öğrenmiştim, kafama takılmıştı, vay be! Liseleyi öğrenciler bile neler yapabiliyormuştur, ben de yapayım diye bayağı beslenmiştim. Yapabilir insan. Kafasını çalıştırdı mı, aklını kullandı mı efendim, bir şeyler yapılabilir.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 delerimizin bir ata sözü var ne demişler Cemurdan dost domuzdan post, olmaz demişler. Deli veriyor biri veriyor ahdini bozu veriyor sözünden cayı veriyor bizim muhamelet sırrısısının komuta kademesini kim vurdu kimur diye gitti Amerika'nın Saratoga savaş gebisinden büyüküze geldi vuruldu. E dost, müttefik. Ama beş tane denizcimiz gitti. Komutan ve subay, as subay. Beş tanesi canından oldu. Geminin güvertesi gitti. Bu çok önemli bir olaydı. Es geçildi, bu pus, pusuldu. Hala çok önemli bir olay Bir, bir şişle vurama ondan saptı beni. Çok acıyor burası. Bir şişte buraya ondan saplı. jet yakıtı vermemişler. Bizim bir füze hocası vardı askerlikte. Ben oradan tam not aldım. 100 üzerinden 100 füzecilikte. Hoca belalı bir hocaydı. Ben de inav ettim. Hoca kadar öğrendim işi. Telepe gelir bana sorardı. Bunu nasıl çekeriz, nasıl takarız? Evlere yapar. Hangi parçanın nereye gideceğini. Adam bana baktı, imtihandaki şeye, cevaplara baktı, füzeyi kullanışıma baktı, elektronik cihazda, sustu yüzler bana. Kaldı ki o ilericiydi, ben gericiydim. O benimle alay ediyordu, bizimle. ilahiyatçılarla falan alay ediyordu, sarmış gözüyordu. Şaribü leyli ve nehar. Ne demek? Gece de içen, gündüz de içen, ayık dolaşmayan ben genel bile takmam diye efendim atan tutan bir adamdı benim laboratuvarıma çamurlu çizmeyi de gelirseniz asarım keserim derdi efendim küfür etmeyi öğrenin çocuklar derdi askerlik küfürsüz olmaz derdi acayip bir adamdı ben dedim ki ben bununla kavga edeceğim aman hocam dediler. askerlikte büyüklerle kavga edilmez ben de kafamla kavga ettim kafamla kavga ettim baktım adam Herkesi hor görüyor, Müslümanları ayrıca hor görüyor. Hüzey'i anlattı, sınıfta şeyi söyleyeceğim aslında, hani Kıbrıs Harbi'nde yakıt vermedi Amerikalılar ya, onu söyleyeceğim ama arada kendimine met, met ediyorum böyle işte Allah Efendim, Hüzey'i anlattı, anlattı hoca, binbaşı, ondan sonra anlayan var mı dedi sınıfa? E sınıfta hepsi yüksek tahsilli. Niçe dersi olarak oraya gitmişiz. Böyle alaylı bir şekilde döndü sınıfa. İçinizden bunu anlayan var mı dedi. Kabarıyor böyle hindi gibi süreceği olduğundan ayakları yere basmıyor. Havalarda geziyor bulutların üstünde. Çok kendini beğenmiş, çok övürlenen bir insan. Ben şöyle gözlükle sınıfa baktım. Yani virüsü çıksın da anlasın. Anladığını filan diye. Şöyle baktım sınıfa, sınıfın kenarından, kimse kalkmadı. Adam başladı alay etme. Ya dedi, siz yüksek tahsillisiniz değil mi dedi? Kiminiz yüksek İslam Enstitüsü'nden, kiminiz yüksek ticaretten, kiminiz bilmemlerden, bilmemlerden bilmem mezunsunuz. Bilmem Hepiniz yüksek tahsillisiniz değil mi, bilmem ne falan şeye başladı, alaya başladı, hakarete başladı. Yok mu bunu anlatacak? hiç kimseden seçiyor Ben artık mecbur kaldım. Baktım adam da hakareti ileriye götürecek. Sakin bir şekilde dedim. Ben anlatayım komutanım isterseniz dedim. O sınıftan kimsenin anlatamamasından memnundu. Çünkü e, onunla artık esir tozuyordu. İstersen ben anlatayım deyince. Bir baktı bana e, benim de malum ilahiyatçı olduğum filan Şaşırdı, afalladı. Anlat bakalım dedi. Kalktım diye anlattım. Gitti masaya oturdu. Hiçbir şey konuşmadı dersin sonra De Değiş bitti çıktı. Mahvoldu. Şimdi o anlatmıştı. Biz de öyle yaparız işte. Allah öyle yaptırtıyor yani. Elhamdülillah. Çok şükür. Yani İslam'ın izzetini orada sınıfa da gösterdik. Sınıftaki herkes benim ilahiyatçı olduğumu biliyor. Benim işe de albümde, bakın bakalım ne yazmışlar. Tuzla Piyade Okulu albümünde, benim için ne yazmışlar. O bir şey, İslam'ın izzeti ya. Çünkü biz İslam'ı teslim ediyoruz, temsil ediyoruz. Askerler düşünmüşler ya Amerikalılar bize yakıt vermeyince, biz, uçaklar filan bir işe yaramıyor.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 ben onlarla beraber bir imtihan heyetine seçildim. Yani jüri dediğiniz şey. Üçü profesör, ben de doşentim. Bir doktora, ihtisas efendim heyetine, imtihan heyetine, jürisine seçildim ben. Doktorayı getirdiler, verdiler, inceledik. Birer şey hazırladık, rapor dedikleri, tutanak hazırladık. İmtihan günü geldi, gittik oraya. Ben raporumu okudum. Diyorum ki bu doktora tezi değil. Burada bir şey yok. Bilimsel çalışmayı güzel yapamamış. Kaynakları tam araştıramamış. Bak bunun araştırdığı konuda şunu şunu şunu. Ben 2-3 saatlik bir araştırmayla buldum. Bak şunları şunları hiç doktorasında zikretmemiş. Şu eksiği var, bu kusuru var, şöyle böyle, böyle etlen. Efendim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 Tercümesi de doğru değil deyince iki profesör de benim biraz hastam Efendim Bir tanesi Vesat dedi ya o docent, Ben doçentim onlar profesör Vesat bu kadar da fazla ya dedi İnsaf dedi ya Adam İranlı dedi Sen dedi Tercümesi bile doğru değil diyorsun dedi ya yani, İnsaf dedi Sen de ayatsayacağım falanca sayfa Ayatsınlar dedim Açtı okusun dedim tercümesine. Metnin bu tarafını tercüme etmiş Türkçeye Farsçayı. Manasını dedim versin, verdi. Zaten yazılısında da öyle vermiş, öyle anlamış yani çocuk. ne ne var bunda dedi profesör. Ben de dedim ki hocam bu yanlış. Bu metin böyle demek değil, şöyle demek dedim. Hakikaten yanlış anlayamamış yani metni. Bu o demek değil, şöyle dedim. Afalladılar. Açtım falanca sayfayı, bak şunu şöyle tercüme etmiş, yanlış. Açtım falanca sayfayı yanlış. Yani fasch metni İranlı anlayamamış, anlayamadığı için de Türkçe'ye tercüme edilmemiş. Tercüme kusuru değil, ana metni terciti anlayamamış. Ben hatalarını çıkartıyor. Yani beni doktora tercih etmez dedim. Tabii doktora yaptırdan şahıs ötekisi bir tanesi böyle kıpkırmızı oldu. Çünkü Hocası hoca olsa, o doktorayı doğru düzgün idare eder ona doğru gibi bir doktora yaptırdı, hocasında iş yok, hocası bu işleri anlamıyor, anlamamış, Efendim ona doktora hazırlatmış, tamamlattım demiş, talebeyle beraber hocası mahvoluyor, ikisiydi ben, ben oradan ayrıldım, tabii ben fakültenin en gelici hocasıydım, herkes benim üstüme saldırırdı, en gelici hocasıydım ama arkamdan bir şey diyememişler, bilim seviyenden.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 Her şeyin güzel olması lazım. Her şeyi güzel yapmamız lazım. Her şeyi iyi bilmemiz lazım. Sonradan gelenler hatırlasın, ve baş tarafa bağlansın konuşmaları sonu diye hatırlatıyorum Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerhinde buyurmuş ki El müminul kaviyyu hayrun ve ehabbu ilallahi minel müminid da'is ve fi kullin hayrun. Hepsi iyi olmakla beraber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 20. yüzyılın sen mi olmaz. Bu kadar geri kalmak bizim suçumuz olduğundan Allah bizi cezalandırıyor. Geri kalmayacak. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a alırken Çağın seninin ilminin imkanının en son uygulamalarını uyguladı. Hatta kendisi bir şeyler icat etti. Havan topunu icat etti. Surlar yüksek olduğundan surlara aşıp arka tarafı vuracak havan topunu icat etti Fatih Sultan Mehmet. Toplar döktürdü. O, o kadar büyük top o zamana kadar görülmemişti. Kocaman tunçtan şu kalınlıkta etliliği bu kadar olan tunçtan toplar döktürdü. Barut biriktirdi. Efendim barutu dolduruyordu topun dip tarafına. Bu kadar gülleyip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 Efendim, size o bilgisayara göre yönünü içeriden kendisi tayin ediyor. İçinde insan yok, oraya çarpıyor. Şimdi i̇şte 3-5 metre hata ile hedefi buluyor. Bu bir başarı ama neyin başarısı? Başarısı, feninin başarısı, aklın başarısı. Onun için her yenden, özellikle fen yönünden de kuvvetli olmamız lazım. Benim hoşuma giden şeylerden birisi, bizim çocukluk zamanımızda,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 Vali diyen an dışarı baksa, başkanı yapsalardı daha iyi olacaktı. Ötekisini de ilerici vali yapsalardı daha iyi olacaktı. Dedi. Benim konuştuğum vaiz. Böyle valiler yetişti. Allah razı olsun. Şimdi onları tasfiye etmeye çalışıyorlar. Her yerden onları efendim, uzaklaştırmaya çalışıyorlar ama Allah tabi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 Hepinizi aziz ve bahtiyar eylesin. Sübhaneke la ilme lena illa ma'allemtena. İnneke enter alimul hakim. Sübhane rabbina. Rabbil izzeti. Amma yassifun. Ve selamun ala cümia il enbiya i vel mürselin. Ve ali küllin ecmain. rabbil alemin. El Fatiha. İyi mi? Buradan birer mi yoksa... Yemeği? Buradan yiyelim. İşte <gülüyor> e, Donkola'dan donkola, tadını yiyelim. Nereden gelecek yemek? Şu anda geldi. Ee, tabii siz zikirden şeyden, şeyden sonra dediğiniz için bekliyorlar sabah arkadaşlar. Zikri yaptık, işte bu zikir. Valdir zikir. Evet. Ne yapalım? Yemek gelince, hatta e, yasının farzından bile başlayacağız. Çünkü, öyle değil mi hocam? biliyor bunlar. Aşağı ile işe araya gelince, gelince hangisi takdini ediyor? Ee, ben de onun karıcısını ee, çözümü de de. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, Allah kalbun üretüldüyleyiz. Allah'ım ette Rabbin, yâhila velî ve ve ene avdite, ve ene alâfite ve vâdite, vesmûldü. Eûn-i bîte ki şerrî fâf-ı sanâh, ve eûhûn-i bîtehûn-i bîtehûn-i bîtehûn O da i Allah devletinizi temirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak Allah'a itaat <gülüyor> etmektir, ima etmektir. bir. İkincisi, Allah-u Tane Hazretleri'nin rızasını kazanmak yollarında. Haramlarda, inatlarda, sevdiklerden, Allah'ın sevmediği şiddetle sakınmak ve taşınmak. Sonra da, takva diyoruz, ve ra'f diyoruz. Allah takva ettiği kullarını sever. Muhsin kullarını sever. Muhsin kullarını sever. Takva ettiği olmalıdır. Kufva sakınmak demektir. Her türlü haramdan, günahdan Sihetleme götürecek işlerden sakınmaya takva ederken daha hapsat sıkıyor. <gülüyor> ra'f verken,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 kötü huylu oldu mu oradan çok zararları uğrar belki cehennemet çünkü biliyoruz kötü huylar insanı Allah'ın kahrına gazabına uğratıp cehenneme düşürüyor. Bunun hadisi şeriflerde misalleri çoktur hatta ibadetler bile kötü huylar yüzünden kabul olmuyor la tubdilu sadaka dekın bilmen ne eza başa kalkınca eza edince namazı bile sadakasını zekatını bile kabul etmiyor Allah onun için 3 yol var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 Fakat kul hakları kalkmaz. Onun için üzerinizde kul hakkı varsa sahibine verin. Miras haksızlık olmuşsa, birisinin malını iç etmişseniz, aldıysanız, hakkını geçirdiyseniz, kul hakkı üzerinize bırakmayın. Onun çaresi yoktur. Onun çaresi dünyadayken ödemektir. Ahirete kaldıysa hak sahibi gelir, ahirette yakana yapışır. Hakkının yerine onun karşılığı kadar sevabını alır götürür. Sevabın kalmayacağı kadar hak sahipleri gelir alır götürürse daha başka hak sahipleri de gelirse bu sefer onun günahının yani alacağı sevaba denk günahı sana yazılır. Bu sefer dağlar gibi sevapla gitse bile bir insan hak sahipleri efendim ona zulmetmiş, buna haksızlık etmiş, gelip haklarını isteye isteye sevaplarını götüre götüre şevapları kalmayınca da günahlarını ona devrede ede, sonunda dağlar gibi günahla kalabilir, kul hakkı bırakmayın üstünüze. Tevbe ile günahlar silinir, La kebirete naal istiğfar, tevbe edince günahlar, tevbe istiğfar edince günahlar silinir, kul hakları da ödemekle biter. Bir de üzerinizde namaz, oruç borcu varsa, mükellef olduğunuz şahdan itibaren beş vakit namazı kılmadıysanız, Ramazanları tutmadıysanız, sonradan tevdekar olduysanız, aklınız başınıza sonradan geldiyse, yapmadığınız, eksik kalmış ibadetleri ödemeniz lazım. Buna kaza etmek deniliyor. Namazlarınızı kaza edin. Yani kaçırdığınız namazları kaçıkmış bile olsa şimdi ödemeye başlayın. Tutmamış olduğunuz oruçları tutun çünkü onların da silinmesi yoktur. Ya burada ödenecek Vaktinde kılınmadı. Tevbe edersiniz ama şimdi ödersiniz. Ya kaza edilecek ya da ahirette çok ceza çekilecek. Cezalı çok azaplı durumlara düşülecek. Düşürmemesi için burada ödeyin. Devamlı abdesti gezin muhterem kardeşim. Devamlı abdesti gezdi mi bir insan şeytan onun yanına sokulamaz. Melekler onu korur. Peygamber Efendimiz hep abdesti gezermiş. Dervişliğin bir takım özel kurnazlıklarından Efendim, adabından birisi de abdestli gezmektir. Abdestli gezdi mi kurnazları nerede bu işin? Şeytan pek yanına sokulamaz. Şeytan pek vesvesesini kuvvetlice efendim, telkin edemez. İnsan sağlam durur. Onun için abdestli gezin. Her gün verdi, vereceğim zikirleri yapın. Hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği bazı zikirler var. Onları size tavsiye ediyorum bu akşam.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 adabı, erkanı şöyledir. Abdeste olacaksınız, kıbleye döneceksiniz, göz yemeyeceksiniz, diz çöküp aksi teverrik oturacaksınız. Efendim, e, 25 defa estahullah deyip başlayacaksınız bu zikirleri çekmeye. Sonra bir fatiha, üç ihlas şerif okuyup peygamber efendimize hediye edeceksiniz ve peygamber efendimizden bize kadar şu cihanda yaşamış, gelmiş, geçmiş, İslam'ı öğretmiş,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 asıllıyız, köklüyüz, asaletliyiz. Elhamdülillah. Peygamber Efendimiz'den, Ebu Bekri Sıddık Efendimiz'den, ali Murtaza Efendimiz'den, selman Farisi Efendimiz'den, Sahabe-i Kiram'dan, Rıdvan-ı Aleyhi Mecmain el almışız, öyle gelmişiz. Şeyh'ten şeyhe, mürşik'ten mürşide öyle gelmişiz. Bizden de siz böylece bize bağlı olduğunuz için onu kazanmış oluyorsunuz. Onlara bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif hediye edin ruhaniyetlerinden feyizler gelsin size, istindad eyleyin. Sonra gözünüzü kapatıp bir şeyi düşüneceksiniz. Bir, bu dünya fani, hepimiz öleceğiz. Hepimiz kara toprağın altına geçeceğiz. Mezara gireceğiz. Çare yok. Ölüm bir kapıdır. Efendim, Ölüm bir acı şerbettir, herkes içecek. Kabir bir kapıdır, herkes geçecek. Çaresi yok. O kapıdan geçmeden olmuyor. Ölümü unutmayacağız. Ölümden sonra başa gelecekleri düşünürsek iyi olur. Çünkü başa gelecekleri önceden düşününce tedbir almak mümkün olur. Ayette mahkeme-i kübra var. Ameller tartılacak. Sevaplar, günahlar ölçülecek. İnsanlar hesaba çekilecek. Hak mı? Gerçek mi? Hepimiz kuvvetle biliyoruz gerçek. Mahkeme-i kübra haktır. Terazi mizan haktır. Efendim sırat haktır.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 Rabotayı mevd yapmak derler. Ölümü düşünmek demek. Sevaptır. Mükafatı çoktur. Sünnettir. Peygamber Efendimiz'in tavsiyesidir. Bunu da yapacaksınız. Sonra zikri yaparken bizi ve hocalarımızı karşınızda düşünün. Beraberce zikri yaptığınızı düşünün. Şöyle benden başlayarak geriye doğru mübarek mülçülü kamillerimizi böyle yukarıya doğru nurlu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 bir tatbikatıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah sadık kullarla beraber olun diyor. O halde müşrik kâmillerimizle beraber oluruz biz de. Yanında olamazsak, diyarlarımız farklı olsa, şehirlerimiz başka olsa, evlerimiz başka yerde olsa bile kendimi kapatırım, onunla gönül bakımından beraber olur. Gönül beraberliği mühim bir beraberliktir. O beraberliği yapa yapa insan ne kadar mühim olduğunu, ne kadar gerçek olduğunu anlar. Yapmayan bilmez. Hayal sanır da, yapan bu işin ehemmiyetini bilir.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 Ondan sonra zikir yapın. Buna da rabıtayı mürşid derler. Üçüncüsü, Allah'ı Teala Hazretleri her yerde hazır ve nazır değil mi? Ve okudum ayet-i kerimede. Çünkü gözler her şeyi görmüyor.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 ''Bana acı ya Rabbi, rahmeyle, erhamirrahiminsin, ekrem, ekremül ekreminsin, beni bırakma ya Rabbi, kapına geldim mahrum döndürme, beni kapından kovma ya Rabbi, beni de kabul eyle ya Rabbi, tevfikini refik eyle ya Rabbi, ben de sevdiğin, razı olduğun kullanın zümresine, lütfunla kabul eyle, bende bir şey olduğundan değil, sen lütufkar olduğundan kabul eyle ya Rabbi deyin, çünkü haddini bileni Allah sever, günahkar da olsa.'' Benim aklıma klint mektup yazmak geliyor. Ay şaşkın, o kadar edepsizliği yaptın, Müslüman ol da hepsi silinsin diyesin geliyor. İnternete yazalım şunu rahmi ya. Bir mektup yazalım klint e. Diyelim ki, Esrim feslem yu'tikallahu ecre kemmar vateyn. Müslüman ol da, efendim selamete er, hem eskiler silinsin, hem de cenneti, e, cemalullahı kazan diye. Allah, daha önceki günahların hepsini siliyor, şu hanımın hilleri de Müslüman olsun, sen de Müslüman ol da kurtul diye bir internette mektip yazalım. Hakikaten kurtuluşunun başka çaresi yok. En kurnazca, en akıllıca hareket Müslüman olmasıdır. Kelimeteğini, şahadeteğini getirse, Müslüman olsa hem dünyada hem ahirette bahtiyar olur. İsterse assınlar, isterse pastırma gibi kessinler. Dilin dilin. Hiç fark etmez, kurtulur. Kurtuluş İslam'da. Müslüman olmasın da. Şimdi mektup yazsak ulaştırmazlar eline. İnternetten bir şey çekelim, e-mail çekelim. Müslüman ol diyelim, güzel bir şey hazırlayalım. Başka çaremiz yok. İnsanın Rabbinin huzurunda olduğunu bilmesine Efendim Rabotayı huzur derler. Huzur de olduğunu düşünüyor demek yani. Hepimiz Allah'ın huzurundayız.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 bir savcı çıksa da her şeyi gören tespit eden damptları geçiren filmlerini çeken tahlillerini yapan bütün ayıplarımızı kusurlarımızı yalanlarımızı dolanlarımızı sahte geldik Allah celle Celal yohu mahkemeyi kübrada kadı olacak melekler şahit olacak kurtuluş saklama mümkün değil Külüntönü'nün haline bakıp ibret alalım. Tevbe edip Müslüman olalım. Hak yola girelim. Allah bizim geçmiş günahlarımızı silsin. Tevbe günahların silinme çağrıcısidir. tevbeyi nasuh. Hakiki samimi tevbe. Silinsin de bu günahlar ortaya dökülmesin. Ya el uyut. Ey ayıpları örten Allah'ım. Bizim ayıplarımızı setreyle. Ya Gafarız ey günahları mağfiret eden, çok mağfiret eden mevlam günahlarımızı mağfiret eyle. bizi affeyle affetmeyi seversin. Bundan sonra da tevfikine eyle de lütuf senindir, hadi sensin, efendim, kadir mutlak sensin, ilk ulun olmayı bize nasib ile öyle yaşayalım huzurma sevdiğim razı olduğun kul olarak gelir. Üç şey düşünüyorsunuz, ahireti düşünmek Rabutay mert.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 Cenab-ı Mevla tevfikini eylesin, akıbetinizi ah, hayır eylesin. Hepiniz bir Fatiha, üç gülü vallahu kıyım, duanızı yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezine Rahmanil innema Inna Allah. Yedullahi fauka edihin. Temen ne keser? F ala neshi. Temen alfa bima ahede aleihullah. Fese yutiihi eziran azima. Sadakallah Rabbinala.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 Hepinizi marifetullah'a erdirsin, kalbinize aşkullah'ı, muhabbetullah'ı yerleştirsin. Allah deyince kalbi titreyen, cilg ürperen kullarından eylesin. Sevdiği kul olarak yaşatsın, sevdiği kul olarak öldürsün, huzuruna sevdiği kul olarak vardırsın. Rıdvanı el-ekberine bir Bi hürmeti esra-i fatiha Allah Celle Celaluhu Mahkeme-i Kübra'da kadı olacak. Melekler şahit olacak. Kurtuluş, saklama mümkün değil. Clinton'ın haline bakıp ibret alalım. Tevde edip Müslüman olalım. Hak yola girelim. Allah bizim geçmiş günahlarımızı silsin. Tevde günahlarının silinme çaresidir. tevde nasıl? nasuh. Hakiki samimi tevde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 Bismillahirrahmanirrahim